Geçen e, dersten, evvelsi günkü dersten kalan iki noktayı e, birazcık e, irdelemek ve bir hata olmuş galiba, yanlış anlaşılma olmuş. E, o size özür dilemek. Birinci yanlış anlaşılan konu şu, niye'nin e, konusu? Dersten sonra birçok insan bana bilip e, sadece insanlarda mı? Niye, var da sadece insanların e, nöronları e, normalden beklenenden e, daha hızlı e, bir elektriksel e, akım gösteriyorlar diye sordum. Kesinlikle böyle değil. Yani e, bildiğim kadarıyla bütün omurgalılarda zaten tanım gereği e, var. E, onun dışında da başka e, yaratıklarda var mı bilmiyorum ama yani bütün memelilerde kesin var, omurgalılarda da var. E, İnsana özgü bir durum değil. Peki ben niye orada kurduğum cümleyi e, kurdum? neye ne? döyceğim ben şey dedim aslında dedim e, bazı araştırmalara göre dedim e, niyelin katmanı nöronların aksonlarını kaplayan nöronların uzantılarını kaplayan e, niyelin katmanı belki de insanı e, diğer hominiplerden yani işte şempanzelerden bu üyelerden ayıran bir özellik dedim bu birinde var ya da diğerinde yok anlamında değildir. İnsan beyninin ön bölgesi özellikle prefrontal korteks yani öndeki e, korteks kısmının da önündeki kısımdaki e, miyelinleşme insanlarda e, diğer e, hominidlerle karşılaştırıldığı zaman diğer evrimsel farklara göre daha e, doğrusu üstün bir fark yani insandaki frontal korteksteki fazladan miyelinleşme e, genel olarak evrim konusunda bildiklerimizi den e, de daha fazla bir miyelinleşme. Bunu söylemeye çalışmıştım. Bunun yani ne anlama geldiğimi de çok tartışmamıştık zaten. Önemli de değil. Bunu bir açıklayalım yani. Benim bir omurgalılarda var zaten e, mielin. E, e, e zaten yani, yani... Neyse şimdi röpeye girmeyeyim de. E, şimdi ikinci nokta da e, sen dersin sonunda bir şey sormuştun. Onu açıklamak istiyorum çünkü şu verdiğim cevaptan ben de tam olarak tatmin olmadım, belki ben de seni yanlış anlamıştım o ilk aşamada. Hatırlayacaksınız geçen sunumu bu slide ile bitirmiştik. Evet. Bir daha okuyalım. Eğer kişilik, şey demiştim, kişi ve iki ayrı yazdım çünkü personality değil. Eğer kişilik bireysel bir kişi olmanın nitelik ya da durumuna tekabül ediyorsa, beyinlik ve bir beyin olmanın nitelik ya da durumuna verilen ad olabilir. Bu ontolojik nitelik, serebral özneyi tanımlar ki bu özne hiç olmazsa en üstüleşmiş ve fazlasıyla birleşmiş toplumlarda kendisine 20. yüzyıl ortalarından beri birçok toplumda atıf edilmişti. Şimdi ben burada kesinlikle işte yani kişi olma ya da beyin olmadan bir tanesi diğerinden iyidir falan demek istemiyorum. Sonuçta bu e, bir e, tarihsel e, bilim tarihine dahil bir araştırma. Burada da bir sonuç ortaya koyduk. E, diyor ki artık yani e, kişiler yerine belki de beyinlerden bahsetmeye başladı. Buna verdiğimiz örnekle de işte depresyon hastalarının daha önce hastalıklarını e, yaşadıkları duygusal durumlardan e, çıkarsamaları iken günümüzde e, beyinlerindeki nörofizyolojik aktivitenin özellikleri ya da bir takım nörokimyasal durumların özelliklerine atıfta bulunarak tanımlamalarıydı hastalıklarını. İşte bu durumu ortaya koyduk. Ama yani benim tek söylemeye çalıştım hakikaten de bu birazcık abartılıyor. Yani medyada da çok abartılıyor. Yani işte aşk bölgesi bulunduğu yok. işte bilmem ne bölgesi bunun falan gibi şeyler okuduğum zaman beni, bana çok garip gidiyor. yani Çünkü ben kendimi yani ne yaparsam yapayım, ne kadar zorlarsam zorlayayım. Yani bir beyin olarak düşünemiyorum. Yani benim ellerim var, kollarım var, yani günlerle bakışım var. Yani... Ne açıdan olursa, ne ol olursa olsun bana biraz garip geliyor yani insanların kendilerini e, nörofizyolojik durumlarıyla açıklamaları. Tabii ki nörofizyolojik durumlar bana dair bir şey söylüyorlar mı? Mutlaka söylüyorlar. Ama onların söylediği kadar benim aynı zamanda e, bir özne olarak ne hissettiğimin, ne düşündüğümde bir önemi var. Zaten bugünkü ders de bizi bu problemin aslında umuyorum kalbine getirecek. Çünkü bir tarafta elimizde üçüncü şahıs bulguları dediğimiz bulgular var. Ne bunlar? Mesela ben sizin birinizden o sırada ne kadar terlediğinizi ölçüp o sırada heyecanlı mısınız değil misiniz buna dair bir şeyler öğrenebilirim. Aynı şekilde beyin görüntüleme teknikleri kullanıyorum. Sizin beyninizin hangi bölgesi daha aktif ona bakarım. Ve oradan sizin belki de duygu durumlarınıza dair işler söylemen mümkün olur. Şimdi ben bunu reddetmiyorum kesin de yani zaten benim uğraştığım datı bu yani mesleğim bu yani benim üçüncü şahıs bulgusu üzerine ee, para kazanan bir insanın en basindir. Ama diyorum ki yani birinci şahıs bulgusum da yani çöpe atamayız yani istediğimiz kadar e, kaba pozitivist olun. Benim için yani birinci şahıs bulgusunun gerçekliği üçüncü şahıs bulgusunun gerçekliği kadar geçerlidir. Yani ben kendimde aynı zamanda kırmızı görüyorum, yeşil görüyorum. Bugün koalne tartışması oldu mesela. Ee, yani da gerçekliğin kesinlikle tartışma açılamayacağımı düşünüyorum. Bugün Bülent Öztürk hocam e, yani altını göz kapalı imza atacağım zaten bazı şeyler söyledi. Yani nörolojinin e, ve sinir bilimlerin genel olarak da e, bilince ele alma. Yani tabii bütün sinir bilincileri genel dememek lazım. Ama aslında bunu da şu anda e, en çok kabul gören, e, akımlardan biri olduğunu belki de söylemek mümkün. hakikaten de bu işte ne bileyim, öz bilinçmiş, duygularmış, bunların e, deneyimsel yönleriymiş, bunların hepsinin e, yani beyinsel faaliyeti, sinirsel faaliyeti indirgenebileceğine dair bir inanç var ve karşınıza çıkan saniye bence birazcık fazlasıyla arrogant ve yani gerçekten kendini beğenmiş bir tavır olabiliyor. E, pozitif bilim insanlarının bu konu. Yani bu zaten çalıştığım da amacı farklı e, arka planlardan gelen e, ama bilinci seven, bilince dair düşünmeye seven insanların birbirleriyle görüşlerini paylaşmaları için yapılır ve zaten bilinci yarısında da e, sinir bilimcilerin bilinçle uğraşırken yani düştükleri komik durumlara diye bazı örnekler vereceğim. İkinci kısımda da işte bu bahsettiğim olay yani üçüncü şahıs bulguyu ve birinci şahıs bulguyu birbirini tamamlayan ve birbirini karşılıklı olarak, döngüsel olarak zenginleştiren iki adet olgu olarak almaya çalışacağım. Şimdi yani ben yine her zaman yaptığım gibi böyle bir sürü şey koydum, resim koydum açılış slide'ına. Ee, çok böyle kaba bir tabirdir benim için yani e, kötüler bir tarafta, iyiler diyebilirim aslında. <gülüyor> bir karda e, Francis e, Crick ve Christoph Cook'un resimlerini görüyoruz. Onlardan ilk dersimizde de bahsettik. Dün ışıkta da e, onların indirgemeci yaklaşımlarından bahsetti. Şimdi onlar burada yine e, adları geçecek çünkü bilinci tanımlamamayı Nasıl seçtiklerini göreceğiz. Oldukça manidar buluyorum ben onların açabasını. Bu tarafta da gelen Fransız Galileo var. Çünkü ikinci bölümde konuşacağımız konu nörofenomenoloji. Kendisi 90'lı yıllardan itibaren özellikle şam içtavuklular, yani bunlar çift. Onların ortaya attıkları nörofenasete diye bir tabir var. Galileo bundan gerçekten nefret ediyor ki benim de kulağım çok tırmanıyor Kendisi 96'da nörofenomenoloji diye bir araştırma yönü gösterdi ve e, e, kendisi ölene kadar, 2004'te ölene kadar bu konuda bazı ilk çalışmalar gerçekleştirildi zaten. Onlardan bahsedeceğim ikinci yarıda. Alt tarafa bakarsak bir tarafta Descartes var ve onun ikinciliği hakkında ve onun sinir bilimdeki iz düşme hakkında konuşuyor. Ben biliyorsunuz felsefeci değilim. Yani felsefeye çok indirgemeci yaklaşabilirim yani. E, işimi ergen şeyleri orada bulmaya çalışıp yani daha doğrusu sinir bilinciler e, felsefeden İşlerine gelen neleri alıyorlar. Onları size göstermeye çalışacağım. Bu tarafta da işte Kurslar var. Ee, yani Kurslar özellikle Ewan Thompson, Sean Gallagher gibi modern e, çağdaş e, akıl felsefecilerini çok etkiliyor ki bu insanlar zaten sizin bilinçilerde oldukça yakın çalışan insanlar. Ve e, nörofenolojiye de baktığınızda e, atıyorum Henrik Erson gibi e, daha beyin görüntülemeyle uğraşan insanlara baktığınızda en sık gördüğünüz referans Husser'dir. İkinci sık gördüğünüz de zaten Naila Ponti'dir. Ee, yani fenomenoloji ve e, sinir arasında zaten e, hakim e, paradigma. E, aslında paradigma da lazım çünkü paradigması yok aslında sizin bence. E, hakim akım olmasa da özellikle e, son 15 senede yani fenomenoloji... Ve e, sinir bilimler birbirlerinden neler örnebilirler diye bir e, hareketin başladığını söz etmek mümkün değil. Tamam. Şimdi ne kadar bir program? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, evet. de. Yani, yani beri böyle bir paralel Şimdi detaya girmek istiyorum. Hiç çalışsaydı travma konu. E, e, e, teorisine bakmıştık. Benim için şu anda e, sinir bilimli bilgisayar bilim gerçekten de normal bilim öncesi çıktı. Henüz kendisine oturmuş bu paradigma belirleyemedi. Bunu da zaten biraz bir figürde göreceğiz. Yani zaten konuşmuştuk ya o derste de. Yani e, bilim, kendisini bilim olarak yani normalleşmiş bilim olarak ortaya koyamadan önce e, bir takım olaya tamamıyla farklı bakan Aynı fenomenleri e, açıklamaya çalışırken farklı metodoloji, farklı fikir ve farklı ön fikirler kullanan gruplar oluyor ya, ondan sonra bunlardan bir tanesi daha fazla bilgi açıkladığı zaman onlar pratikalarını oturtuyorlar ya, normal bilim başlıyor ya. Bir neyip para yapacağız diyebilirim. Yok, evet. Yani bir Newton yok, Faraday yok, neyse yani. Ee, yani Ama şey, burada şey demek değil tabii. Yani sinir bilim ürettiği şu andaki bilgi bir kişiye yok, daha normalleşmedi bu bilim falan değil miyiz? Çünkü belki de Thomas Kuh'un e, derdi zaten e, bilimsel bilime uymuyor. Zaten kendisinin de bunu denememesi manidardır yani. Çünkü bilimsel bilimler belki de 30 sene içerisinde 3 tane paradigması e, denemiştir. Birazdan da ona bakacağız. Bir şey e, denemem de mi? Tabii ya, yani, özellikle ama. Şimdi bu kursa ile ilgili bir mesele var. Uzatmak istemiyorum ama şimdi bu dediğin çok doğru. Diğerlerinde bu science evet. Bunun işte dergisi var, şey, evet. o, derneği var, konferansları var, her şey var ve çok genel bir akım olarak devam ediyor. <gülüyor> Kusale ilimde en etkileyici şey. Evet, tamam söylüyorum. Evet. Bir şey, yani, yani, şey görmüyorum ama devamlı duymak sevdiğim <gülüyor> bir şey var. Çünkü fenomenoloji dediğiniz şey yani bilimlerin bilimidir ve bilimlerin evet. bilimi olmasının sebebi de normal doğa bilimlerinin yanlış işlemesidir. Yani doğa bilimlerine karşı bir bilimlerin evet, bilimi bir anlayışı kuruluyor. Ve bunu bir araya getirme çabası, yani evet belli Subjective Experience Hı. ve diğerleri sorun olabilir ama Husser'in yani kesinlikle kabul etmeyeceği bir şey. Tabii tabii. Zaten yani yani ben okumuşsunuz Naturalizing Fenomenoloji'nin ilk bölümü tamamıyla Husserl bu hareketi yani fenomenolojinin doğallaştırmasına baştan karşıydı. Biz bunu deniyoruz. Ee, ve bunu nasıl meşrulaştırıyoruz diyor. Yani girişimde 120 sayfalık bir giriş vardı zaten. Yani onlarda, tabii herkes de farkında bu durumun. Husserliğin aslında fenomenolojinin yani kisi hiçbir şekilde bağlılaştırılamayacağını e, düşünmüyor farkında. O yüzden de ben e, biraz önce esin kelimesini kullandım. Yani Husser'den esinleniyorlar ama yaptığımız için Husserci bir iş olduğuna dair kesinlikle bir iddiam yok. Zaten yani çok da ilgimi de çekmiyor. Ama ben bu etkileşimden... Husser'le göre yani mantıklı olsun mantıksız olsun ortaya çıkan sonuçların anlamlı ve değerli bunların ve klasik bilinci anlamaya çalışan entirgemeci bilimden bence birkaç adım ileride olmuş. Burada yani gerçekten böyle bir tartışma var ama albimdeki esim karşılıklı aslında fenomenoloji de son zamanlarda ee, bu da tabii ki sabit kalacak bir şey değil. Sizin bilimdeki gelişmelere göre kendi kendini eleştirmeye başlığı aslında diyebiliriz. Bir şey, yani, şey daha da var. var. Ben bu kadar... Ben Gusserl uzmanı falan kesin de hiç değilim de. ama yani bir şeyden de bahsedebiliriz aslında. Gusserl yayınlanmış eserlerini okumak kadar yayınlanmamış eserleri daha sonra yazılmış bazı şeyleri e, e, okumak arasında bir fark var. Ben bunları daha Zahavi diye çok sevdiğim bir Gusserlci fenomeni olarak var. E, onu okuduğunuz zaman aslında mesela Gusserl'in normalde o da şeydir ya, ikici değil ya. E, onu okuduğunuz zaman ve e, bulunan yazılarını okuduğunuz zaman ee, acaba o kadar da ikici değil mi? gibi bir şey bile ortaya çıkabiliyor. Yani, e, özellikle bedene vermiyorum. Ama bizim için gerçekten bu esin olayı tamamıyla yeterli. Yani bir esinlenme var orada. Şimdi e, gene kitaplarımıza bir bakalım. E, bu tarafta kullanılan kitaplar genelde işte bunlar zaten başvuru kitapları. Başvuru kitabı derken hani Mükselin abi var ya kalın kitaplar. Gerçekten öyle kitaplar yani. Mesela Black Lives Matter yanlış hatırlıyorsa 2000 sayfa falan. Aynı şekilde Essential Services in the Scientific Consciousness 1500 sayfa falan. Bu da galiba 1000 civarında. Bu, yani, ben bunları okudum diye düşünüyorum. Okumadayım. Ah kötü oldu ne Neyse, yani şu anda e, baktığımız bak zaman yani bu kitapların şu anda yani elimizde olması, bunlar da zaten e, yanılmıyorsam özellikle ya göre. E, başvuru kitapları e, hepsi herhalde 2000'li yıllardan sonra yazılmaya başlandı. Bunların bilinçle ilgili e, derleyicisi olan kitaplar ve bunların içinde felsefecilerden de e, bilim insan, e, şeyciler, e, bilimsel bilincilerden, bilincilerden de, katkıların içinde bulunduğu derlenilmiş eserler. Ee, yani ben kimin teröristini merak ediyorsam arada onun kime bakıyorum. Yani aslında burada da sanki yani her bölümü okuduğumuzda bizim ve bir şey daha öğreniyormuşsunuz falan gibi kitaplarda değil. bilekiz ne kadar çok bilim okursanız bu kitaplarda şu anda e, yani pozitif bilimlerin e, bilince dair söyledikleri konusunda kafanız ya yani her bölümde birazcık daha karışmış oluyor çünkü birbirleriyle tamamen azıcık düşünceler var, birbirleri açısından kesinlikle bakılamayacak düşünceler. Var. <gülüyor> birazcık da yani sizin bilimin işte e, yani e, normal bilim öncesi paradigmasız e, çağında olduğunu... ...buradan da belki de görmek mümkün. Hiç olmazsa yani e, Bilincin sinir bilimi diyelim. Yani nöresel, e, sinir bilimi bazı alanlarındaki e, durum e, kuruncu anlamda gene hiç olmazsa e, normal bilimi hatırlatıyorum. Gelecek mi? Ne olacak? İşte basa, basa, basa Nosi, basa, ya, Hangisi? Kusura bakmayın ben de böyle görsel materyalsiz çok böyle bir şey yapmak istemiyorum. Olur, evet. ya. de, Şu an... Tek bahsedebileceğim ona tekrar vereceğim. Ee, bu kadar kitap olması zaten, ya yani bunun bir adı var. Buna bilinç patlaması deniyor. Karşıt kısmı, 90'larda yaşanan, yani işte özellikle Daniel Dennett, ee, John Searle, yani işte Şamyalı hepsinin tamam. yani böyle, e, yani çıkan kitaplarının isimleri de yani e, açıklanmış olan bilinç falan gibi iddialı isimlerden bahsediyorum. Mesela Daniel Dennett e, durumunda kendisi birazcık o da, e, fazlası Argyrakti. Akıllı tasvir dizilendi. Ah evet. Hatta Junty de. Ha? Şimdi neyse ama benim için ilginç olan bu yani slaytta tek bir şey var derin bir. Blake mi bu kal kalın kitaplardan en kalın olanı ve eğer bakarsanız ilk sayfası. Ah değil ilk sayfası Şimdi böyle bir iki durum var. Bir bilim editörü var kitabı, bir de TASP editörü. Yani biz öyle bir duruma gelelim istiyoruz ya ki yani bu e çalıştaylardan sonra ya da daha doğrusu istiyoruz ki insanlığın bilgi birikimi. Öyle bir noktaya gelsin ki burada editörler yazsın, altında Susan Suze Şahid ile Max Erbans'ın isimleri gene yazılsın. Tersi bir editörleri de kanın olsun. Ha, sonrasında. <gülüyor> <de gelmeyi gülüyor> Bunu söyleyecek miyiz? O kadar karıştırmayayım, şey yapmayayım diyebilirim ama... E ama yani işte buradaki ayrılıktan bahsediyoruz. Yani bu çalıştığın da durumu bu yani. yani bu en kalın kitap e, bilince dair böyle bir ikilik yaratıyor bize baştan zaten. Şimdi ben özellikle Aziz hocamın yani harikasılığında bir gönderme yapmak için de belki de bu politikman tartışmasına e, atlar bir figür göstermek istiyorum. Bu yeni olmuyorsam herhalde şeyler aldım bunu. E, Varile Thompson'ın e, derledikleri Embodied Mind. E, bedenlenmiş e, zihin, bedenlenmiş akıl alıntıdan alınmış bir e, e, <gülüyor> illüstrasyon, bir, e, resim. Ben bunu çok hoş buluyorum çünkü bu iki boyutta e, bilimsel bilimlerin e, tarihini adeta e, yani e, polar konjülatlarda incelemeye çalışıyor. Şimdi burada dışarıda görüyorsunuz açıyla beraber e, bilimsel bilimin alt disiplini değişiyor. Yani dil bilim var, sinir bilim, bilim var, bilisayar bilim var, felsef gittiğiniz zaman da bu sefer de işte yani paradigmansızı değişiyor. Şimdi Aziz Hocam iki tane paradigmansızdan zaten çok güzel bahsetti. Bir tanesi dedi, e, computationalism ya da kognitivizm e, e, diye çevirebiliriz. Yani bilisayarçılık. Burada işte semboller var. E, siz bu sembolleri alıyorsunuz. Mantığın bazı kurallarını bu sembol sembolik e, girdiğe uygulayıp en sonuna sembolik semboliklik çıktı ortaya koyuyorsunuz. İkinci bakış açısına geldiğinizde zaman o tarihte daha sonra geliyor. Özellikle MacLayland'ın e, bu konudaki ve Rumelhard'ın bu konudaki katkıları çok önemli. İşte bu normal ağlar çıkmaya başlıyor mesela. Bu sefer tam olarak sembolik değil çünkü sembolleriniz yok. Elinizde ne olduğunu kendinizin de anlamadığı bir ağ var. Işte. E, bu ağın bir girdi nodları var. Buradan siz zaten ee, ...şeyi veriyorsunuz... E, ...bu yerini veriyorsunuz da... ...burada başka modlar var... ...diğerde de bir çıkma modu var... ...işte bunların üzerine belli patenlerle... E, ...örüntülerle bağlılar falan filan... ...işte bu ikinci aşaması oluyor aslında... Ee, ...iç olmazsa var elen göre... Ee, ...yani bunların hepsi şu anda... ...bence aynı anda var oldukları için... Ee, yani öyle bir e, paradigmasal bir tarafları ya da aşama gibi bir tarafları yok. Varley'le bunlar aşama demeyi seviyor. Ya yani bunları arkada bıraktık. En son en geldik. En aktif kelimesini konuşmak istiyorum biraz. İşte yani Varley'e göre doğru yaklaşım ki ben de severim en aktif Şimdi en aktifi beraber çevirmeye çalışalım bence. Çünkü çevirmesi zor bir kelime. Yani temelde aslında iki anlamı var inert'in. Yani iki bağlamda kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi kalun koyma e, malasınız kullanılabiliyor. Kanun koy. İkincisi de mesela bir oyunun saygı vermesi. Yeni bir tiyatro oyunun saygı anlamında da kullanılıyor. Şimdi o yüzden yani buna mesela biz e, yapıcı veya kurucu diyebiliriz ya da Türkçedeki e, geriye gidebiliriz. Bu şekilde yaptığımız geriye gidebiliriz. E, Deniz ne var? Oyun var. Bir de kalun var. Ve biz iki aynı fiili kullanabildiğimiz için belki koyucu diyebiliriz. Çünkü yani onun da koyabiliyoruz, e, kanunu da koyabiliyoruz. Belki de koyucu dememiz lazım. E, yani en değilim e, ama e, en aktif diye bir yaklaşım çıktı. E, i̇şte Aziz Hocam'ın dersinde ilk bölümü e, kognitivist ve e, e, bağlantıcı, yani connection, bağlantıcı... E, Yaklaşımları tartıştı. Kendisi daha sonradan ajan kelimesini kullandı, çevre kelimesini kullandı, ee, bir bedenin olmasından bahsetti. Bu özellikleri, ki ben hepsine daha detaylı gireceğim zaten. Bu özellikleri de kendisinin, e, yani işte içinde özellikle benim çok sevdiğim işte Brux'un da olduğu, Piaget'in de belki de olduğu ve özellikle Maturana'nın da olduğu, bu dış e, çepere koymuş Yani e, Bu 96'da yazılmış bir kitap. Yani şu anda aslında burada işte Galemir, Elon Thompson falan filan da daha dış şartlarda e, hizmet veren bir e, e, akıl felsefecileri. Şimdi bir figür daha vereceğim. Ondan sonra aslında konumu anlatmaya başlayacağım. Bu da çünkü bugün e, e, Erkinç Hocam, e, işte esercik aklımda konuştuk. E, bazı düşünce deneyleri yaptık. Ben gene işte e, Varela açısından dünya nasıl gözüküyor onu göstermek istiyorum. Varela bu şekilde de dünyayı dörde ayırıyor birinci anlamaya çalışan metodolojilere bakıyor ve dört adet yaklaşım belirliyor. Bunlardan bir tanesi işte bugün e, ve dün çok konuştuk. E, işlevselciler. E, bunun içinde işte Demit var, Bahars var, Eda Elman var. E, i̇şte ne demiştik? Bu arkadaşlar birazcık e, yani zihnin e, özelliklerini, zihnin yeteneklerinin adeta bir bilgisayar yazılımı olduğunu e, düşünüyorlar. O yüzden de zaten mesela bu bilgisayar yazılımı başka her türlü e, donanımda da e, gerekli koşullar altında yeniden canlandırılabilir gibi bir düşünceye sahipler. O yüzden de bu arkadaşlar bilgisayar bilimleri tartışırlarken e, yani bilişimi... E, ...özellikle işlevleri aracılığıyla değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu tarafta işte en sağ tarafta benim radikal bulduğum ve hiç anlaşamadığım indirgemecilik yaklaşımı var. Onların özellikle Esin Kaynane, Biri Erdinç Hoca'nın bahsettiği tip özdeşliği teorileri var. E, Kriken Koflu'nun çok iyi örneği Işık da bahsetti. Ben de ilk dersinde bahsettim. Bugün gene bunlardan göreceğiz. Sonra gizemciliğe geldiğinizde orada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir insan var. Thomas Nagel. Thomas Nagel artık klasik olmuştu biliyorsunuz belki de. E, Kuala tartışmasını yani mite tartışmasını e, bayağı hararetlendirmiş. E, yarasa olmanın ne gibi bir e, yarasa olmanın bir ne gibiliği vardır. What is like to be that? adlı ünlü makaleyi yazar. Ve orada kendisi gizemci bir tutum takınır. Aslında orada tam takınmıyor. 70'teki makalelerinde daha gizemci. 74'te çok az da olsa fenomenolojiye yaklaşıyor yanlış hatırlarsanlar. Ama o diyor ki, yani biz sadece bir şahıs olarak, kendimiz olaraktan düşünebildiğimiz bu niteleri... Asla ve asla üçüncü şeyimiz bulması olarak anlayamayacağız, bu yüzden de asla ve asla niteyi anlamak mümkün olmayacak diyor. O yüzden sonradan dediğim gibi birazcık değişiyor aslında ama de onu gizemcile, yani bizim için bilinç her zaman bir e, gizem olarak kalacak ekonuna koyabiliriz. Pardon, Ona, e, e, yani, yani, Misterianism. Misterianism. evet. Tabi Varela kendisini e, nereye yerleştirdi? Tabi bu da çok tartışmalı. Yani John Searle'ün bazı eserlerine baktığınızda aslında o kadar da fenomenoloji ile alaklaşmıyor. Max Vermas'ın <Gülüyor> da aslında bence pek yok. Yani Çalmırıs'ın 2000'lerden sonra yazdıklarında bence hiç yok yani. Ama dediğim gibi e, bu da 96'da e, inanılmıyorsam Varela'nın e, nörofenomenoloji kelimesini ilk kullandığı e, makaleden geliyor yanlış hatırlamıyorsam. E, kendisini de, de fenomenoloji e, akımına koyuyor. Ve diyorum. Bunu diğer akımlardan ayıran bir numaralı koşul diyor. Birinci şahıs bulguya sistematik olarak yaklaştır ve ona önemli bir değer verir diyor. Bir, en önemli özelliği budur diyor fenomenoloji. Bir daha sonra geri gelince şu anda dersime başlıyorum. Şimdi sine bilimcilerin e, bilinç konusunda ne kadar... E, tabiri caizse psikopata bağlamış diyeyim ben. Evet. E, olduklarını görmek için gidelim Science Direct'le. Science Direct bütün e, psikoloji ve sinir bilimi e, dergilerini belli bir filtrelemeden sonra e, içeriklerini görüntülemenizi sağlayan bir e, ne derler? E, efendim? <gülüyor> <gülüyor> veri tabanı. Aynen öyle. Veri tabanı. E, bu veri tabanına gidelim. Diyelim ki ben sadece sinir bilim ve e, psikoloji dergilerinde Beyin ve bilinç kelimesi ya şeyin özetinde ya başlığında makalenin ya özetinde ya başlığında ya da işte bize verilen anahtar sözcüklerinde bulunsun gibi bir tarama yapalım. Bakalım karşımıza kaç tane çıkacak? Toplamda karşımıza 31 bin tane makale çıkıyor. Olabilir. 31 bin tane makale. Gayet normal. Bakalım 2000'den sonra kaç tane çıkmış? Bunların yarısından fazlası 2000'den sonra yazılmış. Yani psikoloji ve bilim dergilerinde e, beyin ve bilinç aynı bağlamda irdelenmiş dersin. E, bunun yarısından fazlası 2000 yılı ve sonrasında gerçekleşmiş. 2010'u daha bitirmedik. E, ben bu araştırmayı sadece 2010'da yayınlanan e, araştırmalarla sınırda tuttum. Ve o zaman karşıya çıkan rakam 2387 ve işte bu dediğim gibi bir ay önceydi. O gün gün geçmiş sayısına bakarsak yani o zamana kadar 2010 yılında 28 tane beyin ve bilinçten bahsettiğini iddia eden bilimsel makale yayınlanıyor. Yani sanırsınız ki gerçekten de işte kurumcu terminolojiyi kullanırsak normal bir beyin var. Elimizde ufak ufak problemler var. Bunları sinir bilimciler soruyorlar da artık yani bilinç neredeyse anlaşılmış. Biz günlerdir burada birbirimizle uğraşıyoruz. Günde 8 tane, günde 8 tane beyin bilinçle ilgili makale indiriyor. Karşılaştırma yapmak için algı ve beyinle ilgili 30 tane makale çıkıyor. Bu gerçekten benim çok avcuk bulduğum bir rakam yani. Ee, onu itiraf etmem lazım yani. <gülüyor> ee, yani sanırsınız ki dediğim gibi her gün bir parça daha fazla bir şey öğreniyoruz ama belki de öğrenmiyoruz. Yani bu bir tartışma konusu Ben de çok taraflı davranmak istemiyorum. Şimdi biraz tarihte geriye gidelim. Tabii ben e, psikolojiden geldiğim için e, kendi psikolojinin tarihiyle sınırını tutacağım. Kendinizi e, psikolojinin tarihiyle sınırını tutmaya karar verirseniz de e, dikkate almanız gereken herhalde ilk tarih 1879. Özellikle deneysel yapıda bilse Wilhelm Wundt, Leipzig'de ilk psikoloji laboratuvarını açar. Bir tartışma vardır, William James mi açtı yoksa Wilhelm Wundt mu açtı diye. Çünkü William James'in James kendi laboratuvarını 3 önce açtığını iddia eder. Ama William James'in laboratuvarı 81'e kadar aktif hale gelmediği için, yani 79'u ben daha anlamlı biliyorum. Çünkü Wilhelm Wundt orada sistematik olarak her gün nereye 79'da 79'de, James'de yapmıyordu. Şimdi bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar? Kendi yaptıkları işi nasıl tanımlıyorlar? Diyorlar ki bizim amacımız açıkça deneysel içe bakış yöntemini kullanarak bilinci araştırmaktır diyor. Deneysel içe bakışta nedir? Siz alırsınız deneklerinizi, daha doğrusu katılımcılarınızı ya da deneysel gözlemcilerimizi, Onlara bir takım fiziksel uyaranlar uygularsınız. Ve bu fiziksel uyaranların çeşitli özelliklerini sizlere rapor etmelerini beklersiniz. Yani burada sonuçta bir birinci şahıs bulgusu var. Sonuçta siz kişiye soruyorsunuz. Ne hissediyorsun diyorsunuz? Yani bu mu daha sıcak, bu mu daha sıcak, bu mu daha sıcak? Bu mu daha yüksek frekansla yoksa bu mu daha yüksek frekansla diyorsunuz? Ve sizin burada hale aldığınız her bilgi e, deneye katılan kişinin kendi e, deneyini üzerine söyledikleri. Yani bir birinci şahıs <gülüyor> bulgusu. Hatta bunun detayına giderseniz, e, yani bilim James'e bakarsanız, da e, değil ama James... Cehizize bakarsanız kendi kullandığı içe bakış yönteminin bu de gördüğünüz içe bakış yani fenomenolojik indirgeme e, oldukça yakın olduğunu görürsünüz e, yani fenomenolojik içe bakışı neden diye içe bakışlardan ayırdığımızda daha sonra konuşacağız. ama ondan sonra bir vunolma ortaya çıkıyor. İşte belki o tarihsel biliyorsunuzdur psikoloji türüsü derse aldıysanız, hani, kitapları okuduysanız. Psikofizik, yani bu uyaranların insanlar üzerindeki yarattığı irtibarların e, irtibaların, e, niceliğe dönüştürülmesi ilimli diyelim, Burada bir bunalıma düşer. Çünkü farklı laboratuvarlarda içe bakış farklı olarak kullanılır ve yapılan deneyler tamamıyla o deneyi yapan bilim insanının teorisiyle şekillenmiş olduğu için bir yerden sonra farklı laboratuvarlardan gelen bulgular hiçbir şekilde birbirleriyle e, bağdaştırılamaz. O yüzden de zaten burada yani psikofizik bir bulanıma düşer, çünkü laboratuvar bunu diyor, diğer laboratuvar bunu tam tersini iddia ediyor. Ee, psikolojinin bir bilim olaraktan imajı çok korkut bir şekilde ee, zarar veriyor. O zaman ne olur? Psikofiziğin açtığı boşluğa, yani bu da nereden çıktı? İçe bakıştan. Ve insanların bilincindeki değişiklikleri, algısal değişiklikleri, e, size bildirirken kullandıkları metotlar çıktı. O zaman ne olacak? ortaya Watson gibi bir davranışı çıkacak. Bugün çok konuştuk dün de Erginç hocam anlattı davranışçının özelliğini. Bakanın Watson ne diyor? 1919'da psikolojinin artık bilince yaptığı atıfları nihai olarak ortadan kaldığına vakti gelmiştir. Tek görevi davranışı öngörme ve kontrol etme olmalıdır ve bakış metodunun yani şey var. içe bakış psikolojinin metodunun bir parçası asla olamaz diyor Watson. Şimdi nedir e, davranışçının e, hedefi? Sizin uyaranlarınız vardır. Uyaranları e, değiştirirsiniz. Onlar üzerinde bazı manipülasyonlar yaparsınız. ve Bunun davranış üzerindeki etkilerine bakarsınız. Yani uyaran ile davranış arasında ne olduğu sizin ilgi alanınıza girmez. Geri kalan her şey bir kara kutlarına Peki bu yani e, kulağa iyi geliyor da ya ben açıkçası yani zaten davranışçılımın tanımını duyduğum zaman böyle irkliyorum. Yani bana çok e, indirgemeci ve böyle robot bilim falan gibi bir şey geliyor. Ki aslında yani ufacık çocuklarla uğraşmaları bile böyle. Şu anda göstereceğim video... Watson tarafından çekilmiş bir video. 1920'de çocuklara fobi aşılamak için deneyler yap yapıyor, bilince. Çok ünlü bir çalışmadır bu. Little Albert Study. ufak Albert çalışması. Burada işte hiçbir şeyden korkmayan bir çocuk var. Göreceğiz şimdi. Zaten sesini çalmayacağım, ben size videoyu anlatırım. Burada birazcık giriş var. Bunu tam zaman ayarlayamadım. Önemli şeyler çıktığı zaman ben söyledim. ama hedef şu. Bir tane çocuk var. Hiçbir şeyden korkmuyor. Al, al dört. Dört yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu dört yaşındaki çocuğu alıp ona bir fobiyi koşullanma yöntemiyle öğretmeye çalışacak Watson. Ve o kadar başarılı olacak ki Watson. Ee, o kadar başarılı olacak ki sadece kendisini koşullandırdığı farelerden korkmayacak aldı. Bütün e, tüylü şeylerden hayatının geri kalanını e, boyunca korkacak. Yani çok başarılı bir koşullama gerçekleştiyor. E, Demi, birazdan sahneler gördüğümüz zaman o ne kadar büyük, bir, yani ne kadar korkucu bir korku filmi olduğunu aslında görmeye başlayacağız. Biraz zaman alacak, yani çok da alacak zaten. tabuları alsa tabi işte yani çocuklar dünyaya geldiği zaman tabuları alsa siz öğrenmenin metotlarını kullanarak da o çocukları istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. İşte bu birazcık işte Erdo Huxley'in işte Brave New Branding World'u vardır, i̇şte yeni dünya vardır. Orada davranışçı e, metodları kullanıldığı bir distopyadan bahseder mesela. Tamamıyla Watson ve e, onu takip edenlerle ilgilidir. Şu anda yaptığı şey mesela yeni dünya maydoluluğu bir tane. Bir yomay çocuğun yanına geliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Önünde kağıt yakıyor. Gazete yakıyor. Bence hiçbir şey yapmıyor. Ama çocuğun, bu arada çocuk bunların hiçbirinden korkmuyor. Yani o çocuğun, ama hani çocuğun önüne ne zaman bir tane fare koysa bu çocuğu korkutan tek bir şey var. O da duvara sert bir şekilde vurulması. Ne zaman oraya fare verse daha diye duvara vuruyorlar ve çocuk ağlamaya başlıyor. 4 ay. Efendim? 4 ay. E, biraz daha... E, Dört aylık, evet öyle bir şeyler galiba. Bir yaşından daha ufak galiba. Ben dört yaş dedim galiba evet. değil mi? Yok daha ufak olması lazım. İşte ondan sonra öyle bir hale geliyor ki siz tavşan da verseniz, böyle e, ayı da verseniz çocuk e, direkt olarak ağlamaya ve çok e, şiddetli bir korku tepkisi vermeye başlıyor. Anladım ve baba <gülüyor> ne diyorsun bu öyle? Ya o zamanlar pek <gülüyor> etik yok biliyorsunuz. Yani, <gülüyor> yani e, mutlaka hoşlanıyor çocuğumuz ünlü oldu ki. Ama zaten işte bir çalışma vardı, Algırt'ı aradılar. Ama sonra bulamadılar galiba. Yani büyüince ne oldu diye arandı bir yere aldı. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> Ama galiba bulunamadı ne oldu? Öyle bir şey oldu. <gülüyor> şey, Neyse, bir işte, bir Yani darboş duvara çakma sesi duymak gerekiyor. Orada göstermiyorlar. Yani onu gösterdiğinde gösterdi duvarı vurunca evet. ses çıkıyor güçlü. Hı -hı. O da zaten çocuk için kuşından şey kuşından olmuş uyar. O yüzden de otomatik olarak zaten ağlama tepkisini alıyorsun. Onu işte çavar e, veya fareye koşuluyorsun. Daha sonra sen duvara vurmasan da felan <gülüyor> bir şey verdiğinde çocuk e, ağlamaya başlıyor. Neyse işte bu davranışçılık boyunca biz bu bilinci okumuştuk. Ama ne zaman ki işte e, bilgisel devrim diye andandığımız süreç başladı, e, burada bir evlerde başladı ama bizim bilince olan ilgisi herhalde 80'lerde yeniden yerleşmeye başladı. Ee, şimdi öncelikle yani neden, yani nereden çıktı bilinci olan Bir kere fazlasıyla ortada yani bilinçsel bilim eğer e, bütünsel e, eksiksiz bir e, bilim dalı olmak gibi bir e, iddia geliştirmiş ise elbette ki bilinçli veya bilinçsiz süreçler konusunda söyleyecek bazı şeylerin olması lazım. Yani bu zaten farkında olunabilecek bir şey. İkincisi metodolojik gelişmeler. Tabii ki burada en önemlisi e, yani şemrenin işte konuştuk yani yeni e, bilgi teorisini, information theory geliştirdiğiyle beraber özellikle psikofizikçilerin jargonları fazlasıyla değişmeye başladı ve artık e, sisteme dışarıdan bir bilgi geliyor, sinyal geliyor, o sinyal işleniyor, e, bitleri inceleniyor. İşte ben dışarıdan kaç bit bilgi aldım, e, kaç bit bilgiyle ne yapıyorum gibi bir tartışma gündeme gelmeye başlıyor. E, tabii siz bu jargonu kullandığınız zamanla e, Uyarandan e, davranışa e, arada geçen zamanla dair bir şey söylemiş oluyorsunuz. Yani o bilgi o arada neler oluyor olabilir, ne kadarı kayboluyor olabilir, o bilgi nasıl işleniyor olabilir çeşitli aşamalarla bunları tartışmaya başlıyorsunuz. Yani davranışçılığın size siyah kutu olarak, yani kara kutu olarak, açılmaların asıl mümkün olmayan kutu olarak verdiği şey, içinde olanlarla ilgili e, bazı e, e, çıkarsamalarda bulunmaya araştırmalar yapmaya başlıyorsunuz. Hele bir de son yeni senedir yaşımıza sarılan belada işte e, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniği. E, insanların beyinlerinin çeşitli bölgelerindeki metabolik, metabolik aktivitenin e, uzamsal olarak çok yüksek çözünürlüklü ama zamansal olarak çok düşük çözünürlüklü olarak da e, ölçülmesini sağlayan bir alet. İşte gazeteleri açısınızdır zaten yani böyle avuçluk bir, avuç, bir sinir bilimsi haberlerle karşılaşmanızın önemli sebeplerinden bir tanesi. işte aşk alanı bulundu, yaramazlık alanı bulundu beynin, yok bilmem alanı bulundu beynin falan gibi. Bence yani çoğunluğu bilgi ki biliyorlar. E, ve aslında yani altında yatan istatistiği incelediğiniz zaman istatistiksel olarak aslında çok büyük hataların yapıldığı bir e, metod. Çünkü efemeri e, analizi matematiksel olarak çok zordur ve paketleri vardır. Eğer siz o paketlerin içindeki matematik konusunda fikirdiniz yoksa bunu uyguladığınız zaman çok büyük yani size yani istatistiklerin yani böyle ha ha kahkahalarla gireceği hatalar yapmaya başlıyorsunuz. Ve yani bunlarla dalga geçen bir e, makale vardı, daha poster sunu vardı, çok güzeldi. E, kendisi e, ölü bir e, somon balığını alıp ölü bir somon balığında e, e, çeşitli seslere verdiği tepkiler arasında istatistiksel e, olarak anlamlı farklar bulmuştur. Yani öyle bir sorun olanın hiçbir, yani metabolit aktivitesinin olması da bir söz konusu değil. Ama sadece istatistiksel metotlar yanlış kullanıldığı zaman bir istatistiksel e, çıkarsama yapıyorsunuz ve kendinizi komik bölüme düşüyorsunuz. Bilgi teorisinden zaten bahsettik. Bu arada tarihin bir cildesi, e, tarihin daha doğrusu tekerrür de diyebiliriz. E, yani felsefenin de bilimin de e, bilinci yolundan ilgisi Önce bilinç dışını ya da bilinçaltını tartışmasıyla başlayıp hep ondan sonra e, bilincin üstüne de taşıyor. Yani bu mesela psikolojiyle yani, ilgili olduğum için o zaman biliyorum. E, Freud da böyle olmuş. Yani ilk defa bir anda biz ee, bilinçaltını tartışmaya başlayınca ama bilincin üstü de yani e, bu e, darının tepesi de ilginç bir hale almaya başlamıştı. Bilinçsel bilimler tam olarak böyle oldu. Biz aslında bilinçle falan ulaşmıyorduk. Ne zamanki Keyström 1987'de bilinçsel bilinç dışı kavramını kullandı. Yani bilinçsel deneylerde mesela bazı öğrenmelerin örtük olarak yani bilinç dışında da gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Ondan sonra bir anda bu e, bilinç meselesiyle ilgili İlginç şeyler ortaya çıkmaya başladı. Tabi yani bu şey demek değil. İnsanlar bilinç tartışmalar. Hele ki yani çağdaş e, akıl felsefecisi her zaman için e, yani bundan çok daha öncesinde dedim Tobas Mergalli makal makalelerini 70'lerde yazıyordu. Ama sine bilinçlerine baktığımız zaman birazcık da 80'lerin ortasından başlamak daha anlamlı oluyor. İşte zaten bu yüzden de bu 80'ler sonrasında biz birazcık da bilinç patronası adını takmış durumdayız. Burada benim de bir düşünce ama eee yani e, özellikle evlilerden sonra bilimsel bilimler yükselirken o dönemler aslında şey de var yani psikodinamik akımın e, yani bilimsel kamusal alanda alandaki etkisi de bir şekilde azalmaya başladığı için ondan da bir boşluk doğuyor. O yüzden de bilimsel bilimlerin bir boşluğu <gülüyor> otomatik olarak doldurmak gibi de bir yönleri var yani. ama bu benim yaptığım da bir spekülasyon, bir fikir olarak neyse ne dedim e, iyi bilim yapıyorsak veya anlamlı bilim yapıyorsak ee, çalıştığımız kavramı hiç olmazsa doğru düzgün bir şekilde tanımlamamız. Yani bana sezgisel olarak oldukça anlamlı geliyor değil mi? Yani ne olduğunu anlamaya dair e, anlamaya dair, e, dair e, tenezzül etmediğim şey, bu nasıl çalışacağım? Biraz saçma değil mi? <gülüyor> Klinik ve koha bakalım. Herkesin bileçli olmadığı ne anlama özür dilerim, ne anlama geldiğine dair kabaca bir fikri var. Şimdi birinci kesin bir tanımından kaçınmak, prematür bir tanımın tehlikelerinden dolayı daha iyi olur. Problem çok daha iyi kadar formal tanımlama gelişimleri ya yaratıcı ya fazlasıyla kısıtlayıcı ya da bunlardan ikisi birden olabilir. Yani hem kısıtlayıcı hem kısıtlayıcı olabilir. Kendileri de bu arada militer, jargon kullanmayı çok seven insanlar. Evet, savaşları savaşın tam ne anlama geldiğini tartışarak kazanamazsınız.'' derler. Aynı şekilde elinizdeki bütün bilimsel siyahları kullanarak... Ee, bilinç problemine saldırmanın zaman gelmiştir diye makalelerin başında derler. Ben bu kadar militer bir e, terminolojik kullanmalarını da manidar buluyorum. İşte bu benim genel olarak, yani benim de e, yani varlığımda, başkalarının da nöral indirgemeşlik dedikleri. Yani bizim tanımlığa ihtiyacımız yok, hiçbir şey ihtiyacımız yok. Biz e, ya az çok biliyoruz bilinçli olmanın ne demek olduğunu bilimsel metodları e, uygularız. Ee, ondan sonra da zaten ee, yeri geldiği zaman bir bakarız. Bütün bilince dair üçüncü şahıs bulgularını toplamışız. Bunun etrafında bir teori koyarız. Dediğim gibi evvelsi bu. Biraz da şansımız yağver giderse nite problemini de çözeriz diyorlar. Yani kitapların özeti gerçekten bu. Kerimlerle bunu Şansları yardım ederse bundan sonra nite problemini çözecekler. Bazı e, bilgisel bilimciler, yani mesela Maxwell Max Vermans gibi e, birazcık daha e, hocamızın tanımadığı işte bu nötrel, e, monizme yakın olan e, psikologlarda e, tanımı, bilinci farkındalıkla ya da bilinçli farkındalıkla eş anlamlı olduğu tanıdık tanıma sadık kalıyoruz. İşte bilinci içeriklerini tanımadığı, işte, e, deneyimimizi, farklılık olduğumuz her şey, düşünce, hisler, görüntüler, rüyalar, bedensel deneyimler. Ama bir de bunların yanında e, beden yüzeyinin ötesine geçen üç boyutlu dünya yılda içeri yok diyor. Şimdi mesela e, yanımda ışık tanıtmıştı Damazio. Damazio'da mesela bu tanımları tamamıyla dairesel buluyor. Çünkü bilinci anlamaya çalıştığınız zaman farkındalık ya işte e, Farkındalık ne o zaman dediğiniz zaman da a, bilinçli olmak işte diyorsunuz. Yani aslında bilincin ne olduğuna dair gene bir e, net bir tanım yapmış. O olmuyorsunuz. İki e, kavramın birbirlerinin yerine Kullanma, e, kullanmaktan başka bir e, çareniz yok. Yani işte indirgemeci olmayan bir monist olarak görülüyor Max Verlman's kendisini ama e, biz onu teorisine çok da girmeyeceğiz. Ben de yani çok da e, ilginç bulmuyorum zaten. E, biz gene de deneyelim. Bu bir e, çalışan hipotezlerle işlediğimiz ya işte, Onun gibi bir şey. Elimizde çok basit bir şey olsun. Buradan bir yerlere hareket edebiliyor muyuz? Ona bakalım. Bu işte Tononi ve E. Delman'ın teorisi. Bu çok enteresandır. Fizikçilere ben tavsiye ederim. Kendisi mesela nite kavramını e, geometrik ve matematiksel tanımlar getirdiğini iddia eden birbirinden makaleler yazan benim bir şekil hiçbir şekilde anlamazın bir e, sinir bilinci. bilinç. Şimdi o şey daha yani bilinç deneyimlediyiz her şeydir. Onu her gece rüyasız bir şekilde aldığımızda bizi bırakıp giden ve her sabah uyandığımızda bize geri gelen her şey olarak düşünebiliriz. Yani belki örneğin de bayağı kötü bir şey olsa gerek. Yani bizim, Uyurken gayet mutluyuz, ondan sonra sabah oldu, bilinç geri geldi, bir anda yani suratımız bu işin olacağını yani garfil dönmeyinde kötü bir şey olsa gerek. Tamam o zaman buradan başlayalım ve işte aslında evvelsi gün yani çok kısa bir şekilde e, beynin e, üç şekilde tartışabileceğini söylemiştim ya. İşte ona bir bakalım, birazdan arada vereceğiz zaten. İşte e, bilinci Hı. bir seviyede araştırdığınızı ne dedik? Binerdik. Yani sıfır bir, bir durumu gibi. E, Uyuyorsunuz ya da uyanıksınız. Bu en genel seviye. Açık veya kapalı olabiliyor bilinç. Bunu biz yaratık bilinci ya da kılıçın karşısını diyebiliyoruz. İşte e, bunun benim sevdiğim yönü bilinçli özneyi tanımlamayı kolaylaştırıyor. E, ne demek bu? Mesela siz diyorsunuz ki bilinçli özne dikkat ve e, yakın dönem hafıza gibi özellikler gösterir. E, yani kısa süreli hafıza gibi özellikler gösterir. Bu iki örneği ben önemli buluyorum çünkü bilinç tartışılırken Bazen e, bilinçli olma, dikkat etme ve e, kısa süreli hafızı birbirlerinin yerine geçebiliyorlar. Neden? Çünkü benim bilinçli olduğum şey dikkatimin merkezindeki şeydir diyebiliyorum. Mesela ben yani sizin sol ayağınız diyene kadar sol ayağınızı dikkat etmiyorsunuz. Ama ben sol ayak dediğim zaman herkes sol ayağına dair bir anda bilincinize giriveriyor sol ayağınız. Ve bu da zaten dikkat mekanizması değil mi? Siz bir anda sol ayağınıza dair. E, işte e, vücut duygusuna dair bir dikkat mekanizması yaptınız ve onu fark ettiniz. İşte ya da aynı şekilde ben e, kısa süreli hafızamda ne tutuyorsam, e, yani işte bu süresi 30 saniye kadar olan hafızamda, işte telefon numarası hatırlama örneği zaten 30 senedir verile verile bitirilemedi. E, i̇şte o aynı şekilde kısa süreli hafızamın içeriği de bilincimin içeriğiyle eşittir gibi böyle bir şey diyebiliyoruz bugün yani e, ama aslında mesela bu tartışma felsefeyle çok güzel bağlı mesela bu sizin anlattığınız modelle bir de işte hafıza kaybını uğramış bir insana eklediğiniz Hı. zaman oradan daha çok enteresan felsefi tartışmalara gitmek mümkün oluyor o yüzden dikkat ve hafıza gerçekten de bilinç tartışmaları dikkat etmemiz gereken iki adet farklı e, zihinsel süreç diye düşünüyorum ben yani dikkati de yani e, bilinci anlamak için anlamamız lazım e, hafızayı da bilinci anlamak için anlamamız lazım. Zaten bu yani bizim benliklerle anladığımızla ilgili bir şey değil mi? Yani işte şeyi mesela izlemişsiniz herkes Memento. Yani Memento'da e, öne doğru bir e, amnezi unutkanlık var. Ya da işte geçmişi bu tarz adam vardı ya işte kavrası hakkında. Biz örneğin burada biraz durum filinç durumundan biraz daha böyle izlenimlerden evet. vesaireden bakıyoruz ama neden evet. sonu tekniği gibi. Yani Bugün herkese yaptığımız dönem üzerinde düşünmeyeceğim. Evet. Bunları da içeriyordur aslında. Evet. Evet. Yani bu zaten gösterdim dedim gibi yani çaldır, yani bir bir örneğisidir. Ve aslında ben biraz bazen e, bilinçin nereye çekeceğini bilemiyorum galiba. Mesela orada sürdüğüm o bilincin, e, üç seviyede konuşulabileceği durumu zaten... Yani çaldırsın, e, sinir bilinçler metodolojiye dair yaptığı yani, bir yorum. Yani bilinci araştıran, sinir Böyle seviyelerde inceliyorlar diyor ama tabii bugün e yani sinirinciler sinir, birinciden ne anladıklarını özetle söylüyorum hepsini de şarkıda bırakın aslında kesinlikle gösteriyor yani aynı şeyden konuştuğumuzu anlarken dediğim gibi aynı farklı şeyler konuştuğumuz çok fazla anlar yani e, buna, ben de kesinlikle buna katılıyorum. Şimdi ne demiştik? Birazcık indirgenebilicilikten bahsediydik değil mi? İndirgemecilik ne diyordun? Yatırım ama benim öznel yargılar ama zaten bu e, yani beynin bir işlevi e, ya da durumundan farklı bir şey değil diyordun. Bence eee Thomas e, Nagel özürüyorum ben. Diyor musunuz? E, Thomas Nagel e, bu konuda çok güzel bir alıntısı var. Her indirgeyici program neyin indirgeneceğinin bir analizini temel almalıdır. Yani bana da çok mantıklı yani e, ve e, makul bir öneri gibi geliyor. Yani siz diyeceksiniz ki bir taraftan e, şu anda bilincin ne olduğunu tam olarak anlamamıza gerekiyor. Ondan sonra da diyeceksiniz ki bu benim tam olarak anlamakla uğraşmadığım şey beynin aslında bir e, zihinsel işlev yapı durumudur diyeceksiniz. Yani, bu baya bir lüks ve yani bence arrogant olan bir tecrübe. Yani, yani, yani dikkat edilmesi lazım. Şimdi Thomas Neagle'dan söz açılmışken ondan bir, birkaç yönünden daha bahsetmek istiyorum Thomas Neagle'u. Dedi ki işte kendisi dizemci yani e, seviyeniz e, eğer akılsal süreçler fiziksel süreçler ise bu fiziksel süreçlerden geçmenin içsel olarak bir ne gibiliği var diyor. Yani kendine hasta özelliği var diyor aslında böyle çevirebiliriz herhalde. Bu what is it like to be diye İngilizce de çok konuşulu bir ne gibiliği var. Böyle bir şey olmasının ne oldu? Bir gizem olarak kalıyor ve kalacak diyor. Sonra biraz yumuşatıyor. <gülüyor> ee, i̇şte yani bu da yani e, makalesini 74'te yayınladığı ünlü makalesinin e, ismi yani e, yaras olmak ne gibi bir şeydir? Şimdi bunu niye soruyor? Çünkü diyor ki yani biz diyor bilince anlamaya çalışıyoruz diyor. Yani biz bilince anladığımızı düşündüğümüz noktada aynı zamanda yarasanın nasıl bir bilince olduğunu anlamış olacak mıyız diyor. Mesela biz görsel imgelerden bahsediyoruz ya da algısal e, yani daha doğrusu işte görsel tefsirlerden bahsediyoruz. Yarasa'da böyle bir şey yok. Yani yarasa yolunu ekolokasyonla bulan, etrafa ses dalgaları yayıp ondan sonra bunların yansımalarından e, nerede neyin olduğunu gören bir hayvan Yani mesela yarasa uçarsa taş atarsınız ama yarasa onu takip eder. Bunları nasıl yapar? Ekolokasyonla yapar. Şimdi yani ben aynı zamanda yarasanın yani dünya ile mesela görmek yerine ekolokasyon ile bir ilişki kurmakta olan Yarasal'ın bilincini de e, üçüncü şahıs bulgularını kullanarak da anlamış mı olacak? Aslında bu yani düşünce deneylerinden e, sinir bilimci Mary ile de biraz iletilidir. İşte e, sinir bilimci Mary var. E, bir laboratuvarda çalışıyor. Laboratuvar siyah beyaz ve kendisi beynin e, renk merkezleriyle ilgili inanılmaz bir bilim insanı. Ve böyle düşünce deneylerinde sinir bilimcilerin kadın olduğuna izin veriliyor. Yani, <gülüyor> de, e, normalde pek e, izin verilmiyor bir şekilde. Evet. Neyse önemli değil, ee, işte diyelim bu e, sinir bilinci kadın e, her şeyi anladı e, renk merkezlerine dair. Beyindeki sinir sistemindeki beyin merkezlerine her şeyi anladı renklere dair. E, ama hayatı boyunca e, siyah beyaz bir ortamda yaşamış. Şimdi aynı zamanda mev, yani mavi görmenin mesela. Ee, ne demek olduğunu öğrendim. Yani sadece uçuruşarız bulutusunu kullanarak da mavi olmanın e, ne olduğunu da anladım. İşte tipik bir nite problemi. Yani yarası olmanın ne gibiliği var. Mavi görmenin ne gibiliği var. Ee, şimdi ben bu alıntıyı e, zaten göstermek istiyordum. Bir de bir şey fark ettim. E, yani Çalışlardan hemen önce. E, e, Sean Gallagher e, kendisi fenomenolojiyle ilgili bir yakınlara bakıl tasifecisi. Ee, bunu alıyor ve bu cümleyi yeniden yazıp e, bir mesaj vermeye çalışıyor. O yüzden de dedim hazır bu cümleyi konuşmuşken e, konuşmak istediğimiz fenomenoloji ve nörofenomenoloji konularına oradan bir geçiş yapalım. <gülüyor> Diyor ki, e, pardon galiba dedim affedersiniz. Evin Thompson, Evin Thompson işte uzun süreler var ile çalıştı hala hayatta. E, hatta yani dedik bir dedi, şey... E, İlk olarak 15 yaşındayken çalışmış böyleyle. Onları bir öğrendim ben son. <gülüyor> Enel akılsal süreçler, vücutsal süreçler ise e, bu vücutsal süreçlerden geçmenin ikisi olarak ne gibiydiği vardır? Ne fark var şimdi bir önceki cümleyle bunların arasında? Görebiliyor musunuz? Sadece e, bir kelime e, ne zaman karşımıza çıksa değiştirildi. Evet. Fiziksel yerine vücutsal yazılıyor. Şimdi çünkü neden? E, kendisi fenomenemizi sevdiği için ee, problemi bir e, zihin beden problemi olarak sunmak istemiyor. Bir beden beden problemi sunmak istiyor. Ee, bunu yapmak için de zaten işin içine hayatı ve bedeni sokması gerekiyor. Ee, şimdi bakalım, bu ne anlama geliyor? Bir tane daha aldım yine tam aslında. Hayatı ancak hayat anlıyor. Bir sonraki slide'ın muhtemelen en, e, yani problemle en tartışmaya açık slide'ın olacak. Çünkü aslında yani bu inaktif e, yaklaşımın e, burada benim koyucu dediğim e, yaklaşımın tanımayan temel özelliklerin başında bir hayat tanımı vardır. Bu da otopo iyesistir. Onun üzerinden her türlü hayat formunun bir olduğuna gider. Bunu biraz sonra adım adım göreceğiz. Şimdi bu nasıl yani diyelim. Şimdi yani hayatı e, işin içine sokmaya çalışıyoruz. Bir deneyelim. Bu hayat böyle bir şey olabilir mesela. Benim <gülüyor> neyse <gülüyor> konumuza geri dönelim ee, burada kullandığım kaynak e, fenomeni ve cüve kaldıkçı sayesinde çıkmış bir makalesi e, Evin Thompson'ın e, ha pardon galiba el tartışmanı bundan e, bir sonrakiymiş neyse ne demiştik biz işte e, fizikselin yerine vücutsal koymuştuk ya. yani bu anlamlı bir e, şey mi? dönüşüm mü? E, veya değişim mi? diye bakmaya çalışıyoruz e, pardon <gülüyor> Hah, ne demişti? şimdi burada yani e, Husserl'in yaptığı bir ayrım var yani ben diyor vücuttan iki şey anlayabilirim diyor birincisi diyor yaşayan ve benim üçüncü şahıs bulgularıyla çalışabileceğim bir beden yani bu aslında ne bileyim bedeni alıp e, onun üzerinde otopsi yapmaktan çok da farklı bir şey değil diyor. yani ben tamamıyla üçüncü şahıs bulgularını kullanarak da kendi elimi görüp onun şekline dair ne olduğuna dair bazı çıkartmalarda bulunabilirim değil mi işte buna almanca da körper diyor ee, kusar ee, ama diyor benim aynı zamanda bir de benim deneyimler ufkumu bana yaratan bir vücudum vardır diyor. Yani nasıl ki benim bir yaşayan fiziksel bedenim varsa bir de aynı zamanda belki de bir fenomenolojik bana deneyimlerin ufkunu açan e, ve benim deneyimlerimin koordinat sisteminde her zaman orijinde yer alan kendisine life adını verdiği e, bir de yaşanan yani deneyimlenen beden vardır Mesela aslında bir sene önceki çalıştayda Bundan çok bahsettik ya. Mesela işte plastik el deneyi vardı. Sizin elinizin nerede olduğuna dair hissinizi ben belli televizyonlarla, yanılsamalarla değiştirebiliyorum. Hatta ben sizin yani şans olarak kim olduğunuz algısını bile değiştirebiliyorum. İşte orada sürekli olarak oynayan... Ee, yani deneyimlerin ufkunu açar, sizin bir şeyleri tutmanızı, kavramanızı veya yani kendiniz olan bir beden var. Yani siz olan bir beden var. Bu fiziksel bedenden farklı. Burada kullandığınız kaynak daha ziyade birinci şahıs bulutusunda gidiyor zaten. Hem basit ayrım herhalde o zaten. Üçüncü şahıs da birinci şahıs bakış açısı. Yani burada ne yapmış oluyorlar? Yani işte e, zihin beden sorunu yerine bu sefer de bir yani, e, beden beden sorunu getirmiş oluyorlar. Yani benim e, işte bu e, yaşanan e, bedenim ya da doğrusu yaşayan fiziksel bedenim aynı zamanda bana benim e, yaşanılan deneyimlerimi sunuyor. Yani yaşanılan deneyim e, Almancası eğerliyemiz işte e, İngilizce'de Lear Dex Living Experience falan diye geçiyor Ve yani işte teorimize yaklaşmaya başladık. Yaşayan varlık ile yaşayan özellik birbirlerini Karşılıklı olarak şekillemeye başlıyorlar. Yani yaşayan bir e, sistem var. Ya i̇şte burada Türkçe aslında çok şanslı bir dil. Canlı diliz ya. E, yani böyle bir can var ve o birini e, ekliyorsunuz. Yani bir şeyli bir hal oluyor. Yani bu aslında yani oradaki can e, benim aklıma hep laibi getirmiştir. Yani yaşanan bedeni getirmiştir. O yüzden Türkçe'yi e, şanslı bir dil olarak görebiliriz aslında. Yaşayan varlıktan da yaşayan bir öznerlik ortaya çıkıyor derler. Yani burada emerge kullanılır. Bu ortaya çıkmayı aramızda da çok konuştuk Necmi'ye. Yani ne diyoruz şimdi ortaya çıkmak da anlaştık yok. Ne yaptık emergence için? Ortaya çıkmak en yakın şey değil mi? Tamam. Şimdi o zaman e, sonu hayat bilişimdir diyen e, teorinin maddesine gitmeye çalışalım şimdi. Yani burada adım adım bir teori göreceğiz. Ee, çok kısa geçeceğim. Bu bir fikir. Yani benim inandığım bir fikir olduğunu düşünmeyin. Ama bugün benim konuştuğum nerofenomenoloji konusu için e, önemli bir fikir. Çünkü Varela'nın e, yani, nerofenomenoloji ortaya atması için zaten yani 70'lerden itibaren e, Maturana ile beraber geliştirdiği... E, Yaşam felsefesine ihtiyaç var. Çünkü zaten maturayla ve bir barayla biraz sonra göreceğimiz tanımla beraber, yani yaşamın tanımını biyolojide kökler değiştirmiş insanlar. O iş bitince de bilince geçmiş insanlar bir anda Yani tabii iş bitmiş derken, kendi demin canı sıkılmış oluyor. yani yaşama yaşamada her şeyi biliyoruz Dedi değil mi? Bilişim cognition anlamda değil mi? Tabii tabii, cognition anlamında. Yani bilişim, evet, düşünce mi gibi, yani ne diyeyim bilmiyorum ama, yani bence bilişimle en iyisi. Efendim? Yanlışlıkla. Ya, ya da, evet bu yani korkmuşum ee, evet cognition. Eee, çok da çirkin korkmuyor <gülüyor> ya bilisler mi korkmuyor bilisler diyorlar bunu yani, korkmuşum <gülüyor> co ne diyorlar o çok i̇şte, bak, şey yani oluyor. problem de olayan çıkıyor ya yani düşünce demek istemiyorum ki düşünce ya bu bir belge düşünce deyince gerçekten biraz da otomatik olarak geliyor ya. ya. Neyse, Neyse, yani bir şey şu, ben yaşam gördüğüm nereden anlarım değil, Pardon, şey için, burada erkenen, erken bir erken isim mi? Hangisi için? Şey için. Kokneşim için. Ee, bilmiyorum, Kognition. sen Kognition. daha bilirsin Sen Kognition. şey Kognition. Yani, Kognition. Bu bağlamda mı? Yani bu da erken bir sorun Yok, isim yani ne olur? Zaten de yani e, ama yani şimdi Düşünce deyince değil, daha bir gedanki falan burada. Bu, evet. Bu. Evet. bu değildir orada, modern. Evet, evet, işte yani... E... Evet. Evet. evet, hiç kullanmıyor. Bir şey yani, evet. yani. Evet. yani. Evet. yani. yani. Evet. Evet. YouTube ki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 ki moleküler tepki için içeri, ki bu moleküler tepki ağır kendisini ve baştaki sınırı sürekli olarak yeniden bağırlar. Şimdi bir hücreyi düşünün. Yani hücre de bir yaşamsal form. Yani vücut da insandır. Ama yani herhalde otopoyiyesi seni anlamak için hücreye bakmak ee, yani yararlı bir nokta. Hücreye bakıyorsunuz tamam mı? Şimdi aslında hücrenin içinde bir baktığınız bir yerde bir takım moleküller, atomlar var ya. Şimdi bir hafta geçiyor? İlk başta baktığınız moleküllerden atomlarla hiçbirisi orada değil artık. Yani e, sistem e, eskiyen moleküllerini artık e, sistemden attı. Onun yerine beslenme artık e, o organizma için ne ifade ediyorsa, o hücre için ne ifade ediyorsa yerlerini aldı. Ve eskiyenlerin hepsine yerini koydu. Yani aslında maddesel bir devamlılık yani yaşayan hücrelerde asla asla yok. Onları bir arada tutan şey sadece ve sadece kendi organizasyonları. Yani benim moleküllerim, yani benim ben yapan madde... ...gelecek hafta burada olmayacak ama umuyorum ben aynı... ...benlikte gene e, alper olacağım. Şimdi böyle bir program var. Bu yüzden de yaşamı nasıl tanımlayayım diyorlar. Mesela hücre örneğinde bir membran var değil mi? Hücrenin etrafını çeviren yani zar var. Yani bunun dış dünyadan... ...benim e, sınırlayabileceğim... ...bir sınır olacak. Bu sınırın içinde bir moleküler tepki alacak. Yani <gülüyor> e, bölge aleti olacak, mitokondriyası olacak... Endoplazmik endoplazmikletikulumu olacak, ribozomu olacak, işte protein sentezi yapacak, bunlar ne yapacak. Ki yani bir takım moleküler tepkiler verebilsin. Bu da yaşamsal fonksiyonlarının sürmesini sağlayabilsin. Üçüncüsü de işinin bir iç kısmı, yani bu aslında felsefe olarak bir iç kısmı bana göre. Yani yaratan şey, yaratılan şeyle aslında aynı o. E aslında kendisini üreten bir şeyden bahsediyorsun sürekli olarak. Ve yani o proteini sentezinin yapılıyor olması orada sürekli olarak aslında o hücrenin sürekli olarak kendisini yeniden üretiyor olması anlamına geliyor. Yani buradaki oto da zaten oradan geliyor. Ya yani bu şekilde bir yaşamı tanımlıyorlar. Yani Natura ve Vara'da yanılmıyorsam ilk olarak 77 bunu. Zaten Vara'yı farkındaysınız. Şeye almadım. Bilinç patlamasını almadım. Çünkü 77'den beri yani kendilik üzerine de yani makaleleri var. Yani o 28 yılından beri bile yazıyor. <gülüyor> kadar. Şimdi buradan yani bunların hepsi tamamıyla bir yani fikir. Yani bunların hiçbirini tavsiye olarak kanıtlıyor falan değil. Yani bu sadece bizim teorimizde ön koşul diyebiliriz bunlara. Ya da bizim çalışma prensiplerimiz diyebiliriz. Şimdi ben ne dedim? Yani kendini yöneten bir sistem diyorlar. Bir yani minimal asgari bir kendi ortaya çıkartır. E gene emörcü kullanıyoruz. Yani ne emörcüyse ee, sen dinin ortaya çıkartışı kendisinden asla ayrı düşünülemeyecek bir çevreyi de ortaya çıkartır. Bu çok önemli çünkü bundan anlamı geliyor. Biraz sonra yani bir sonraki madde zaten yazdığından ee, hepsini beraber tartışalım. Çünkü bu iki ortaya çıkış, meanin yaratır, anlam yaratır. İlk defa olarak ortaya anlam çıkmaya başlar. Neden? Şimdi diyelim bir yerde bir su ee, gradyanları da i̇şte, gradyan gradyan evet, evet. evet. evet. evet. Ee, biz şeker evet. gradyanı var diyelim. biliyorsunuz gibi oldu. Yani bir ortam var oradaki yani şaka yapıyorum da belirli bir yöne doğru mesela artıyor. Ee, ben de amif falan sucrose diyorum. Ee, yani neyse bu arada gene hemen başlamış şey, eee zihinsel terimler kullanmaya amif ee, şey söyleyeyim. hayır <gülüyor> e, falan diyeyim. neyse amifin davranışa şey bakalım o zaman bir sadece. Amif var. Ee, şimdi sucrose'un e, fiziksel kimyasal dünyada e, ...besin olmak gibi bir özelliği yok değil mi? Yani su suproz, suproz. Besin falan değil. Ama ne zaman ki ortaya bir kendi çıkardım... ...bir organizme yaşam formu çıkardım... ...ve onun karşısına bir dünya koydum... ...bunlar birbirlerinden anlam bütünlüğünde Asla ve asla bir de ayrılmayacak bir... E, ...benim için birim halini aldılar. Çünkü neden? Artık suproz dediğim benim... E, ...işte e, fizikokimyasal olay artık bir besin anlamını aldı. Yani benim için, yani ben hamil isem, benim için iyi bir şey halini aldı. Yani eğer bu belirli bir ısı gradiyanı olsaydı ve benim moleküler bütünlüğümü bozacak bir ısıya doğru gidiyor olsaydı o gradiyan bu sefer benim için kültü bir anlam kazanmış olacaktı. Yani anlamın kazanması için ne yaptım? bir tane kendilik ortaya çıkardım. Karşısına da bir tane dünya koydum. ve bir ikisi arasında, ikisi sayesinde anlam çıkarma koydum. Şimdi karşımıza yani bu belki de buyur. 340 arasında sine var dedik, bir malik var, iki ağ yani var, sine var, o sine bir yeni yeni var etler var. Evet. Onlar dünya değil. Ee, yani işte e, değil. Yani şu anda değil. Yani dünya dünyanın karşı çıkar şey. Aslında benim zaten dış dünyadan anlatığım şeyden mesela renkler var. Yani çünkü ben dış dünyayı sadece organizmaya özel olarak tanımıyorum. O yüzden de ne kadar organizm varsa benim o kadar mesela bir dışsal dünya olmuş oluyor. Ama yani ben bir dünyayı çıkartmak için önce kendiyi çıkartmayı bekliyorum. Bu teoride. <gülüyor> yani ben derken e, yani, e, bu teoride bu yöntem. Kendi sahip. Amik'ten bahsederken kendi amik mi oluyor? Şimdi e, slaydın sonunda bu tartışmayı açacağım zaten tam olarak. Çünkü bundan sonra gelecek önerme e, çok sorunlu bir önerme olarak görülebilir. Ve daha doğrusu aslında bu önermeden sonra bir önermeyi yapmıyorlar. Onun da sebebini <gülüyor> soracak. Burada diyorlar ki bizim bilişim dediğimiz şey anlam çakabakla eşdeğerdir. <gülüyor> Yani ben ne zamanki sense making, anlam çıkarmaya başlarsam, yani bir kendi e, ile e, çevre arasında bir e, anlam üretmeye başlarsam, işte benim için bir işimdir diyor. Çünkü neden? Ya ben besin almaya çalışıyorum. Besin almak için de işte mesela bir gradyanı e, tanımayı öğrenmişim. Ve o gradyanda da yani isteklerin doğrultusunda, işte besine doğru gitmek için bir şeyler yapıyorum. Bu işte diyor, bilişimdir diyor. Naturalı ve varaya. Şimdi bunu hemen aklınıza... Gelecekte ne? Her türlü yani komisyon her türlü bilişim aktivitesi bilinçli bir bilişim aktivitesidir. Çünkü burada ortaya çıkacak sorun olarak ne? Biz ne gördük ilk ee, dersimizde? Mesela Amip gördük. Şimdi yaptığımız tanıma göre Amip'in ee, bir e, komisyonundan bilişiminden bahsetmen mümkün. Şimdi ama bir de karşımızda böyle bir organizma var mesela. Şimdi bu organizma kabul edersin, birazcık daha fazla hücresi var mesela değil organizma? Biraz. Birazcık daha. Birazcık daha. Her şey var mesela yani hücre olarak da. Yani yerimde. Şimdi ben ikisine de aynı bilinci mi atletmek durumundayım? İkisine de aynı bilinçimi mi atletmek durumundayım? İşte zaten Evin Thompson'ın makalesinin en kötü yeri burası. Şimdi artık bir düşünce ve tek bir şey diyor. Bence diyor, hayır diyor. Gerçek bir bilinçten bahsetmek için e, düşünme öncesi kendi. Yani işte bu e, fenomen noktaların e, prereflektif saf dedikleri e, yapının ortaya çıkmasını sağlayacak asgari bir sinirsel yapının olması lazım diyor. Yani biz böyle sinirsel düzeyleri yani bir takım e, bilinçsel anlamlar ya da bilinçsel anlamlar <gülüyor> çıkarken, kaçınmaya çalışırken o hatayı biz de düşüyoruz. E, yani... Bu işte önemli bir sorun. Yani Amerika bilinçli mi? Mesela radikal teorisyenler var. Nerede yaşam varsa bilinç vardır. Yani bazı kimisi onda bilinç. bilinc, yani, bilinç öncesi var. Ama yani bilinci önce gelen bir şey de olarak da tanınıyor. Ama sonuçta ilk derste sormuştum mesela nerede başlıyor bilinc diye. Yani hangi organizmadan itibaren bilinç başlıyor? Bu teori de bize hiçbir şekilde yardımcı olmaz. Yani burada neydi bir cevap yok. Yani böyle teorik olarak da işte düşünme, yani bu fenomenoloyun düşünme öncesi öyle teoriyesin değil mi sen? Eee evet, phi reflektif sorgunuz çıkıyorum. Düşün, yani düşünsellik öncesi. Düşünsellik öncesi neyse ne olsun şey, önemli yani. değil de yani her, <gülüyor> her, yani her deneyimin içinde baştan olan yani e, bir kendilikten bahsediyor. Yani eee yani her deneyimin e, yani dille falan hiçbir şeyle alakası olmayan yani öncü, kendinden var olan bir kendilikten bahseder i̇şte ondan bahsediyor. E, onu çıkartacak sinirsel yapı yoksa bizim anladığımız anlamda bilinç olmaz. O da nerede çıkıyor bilmiyorum diyor Yılın Thompson makalesinde. Ve çok havada bırakıyor. Ama bu tarz bir e, teori mesela en aktif e, koyucu e, şeylerde yaklaşımlarda önemli bir yer tutar diyebiliriz. Şimdi e, tek slide'da yani ben dedim ki felsefeci değilim ama bir takım sinir bilimciler 20 senedir falan herhalde e, fenomenologlardan esinleniyorlar. Onları kullandıkları bazı fikirleri alıyorlar ve ondan sonra da mesela e, şey diyorlar. E, Varela örneğinde nörofenomenoloji diye bir kavram ortaya atıyorlar. Chambel'i bir örneğinde de mesela e, fenomenoloji önden yüklenmek (front-loading fenomenoloji) diye bir e, kavram ortaya atıyorlar. E, peki bunlardan ya o yüzden de çok kısaca belki de yani <gülüyor> fenomenoloji akımında bu sinir bilimcileri ne esinletiyor olabilir diye sorduğumuz zaman. Yani bakalım ne yazmışım ben de hatırlamam şu anda. Ya zaten yani gördüğünüz gibi tanımlar çok minimal. Yani bu diğer girdiler sonra senin ee, makalesin onu daha yakından <gülüyor> bakmaya çalışacağız. Yani deneyimin ya da bilin için uzmanlaşmış bir çalışması gibi geçiyorlar senin önünüce. Ki gör yani e, bu da çok indirgemec bir yaklaşım tabii ki. Ya asıl dertleri deneyimlemeyle dünyayla uğraşıyor olmaları ve aynı zamanda deneyimin Önüne e, operasyonu falan değil. Yani. Neyse, şimdi biz bu fenomenolojiyi alacağız, bir nöro alacağız, birleştireceğiz. Nöro fenomenoloji olacak yani belki de. Bu ee, nasıl olabileceğine dair iki fikir var, oraya geleceğim. Ama e, yani şunu bir kısaca bakalım. Yani zor sorunu kabul ediyoruz. Ve aslında bence çok yani nöro fenomenoloji zor sorunu falan çözüyor falattır demiyorum kendim de demiyorlar. Ya bana sadece ilginç bir araştırma yolusu. Yani ben bunları sevmemiz ne Yani benim empirik bilimci olmam Ve yani e, oturup da krik ve kok gibi işte biz e, e, block şey e, Ya beyndeki o işte hocamızın bahsettiği yani işte bilinci alanı nedir? İşte aşkın alanı nedir? Onları anlamakla uğraşmak yerine Buna daha ilginç bir e, araştırma konusu sunduğu için izledim. Yoksa yani ben de şey demiyorum. Yani nite problemini ortadan kaldırdın falan gibi inancım yok. Yani e, bir takım radikal insanlar mesela Alba e, Kevin Oray'a insanlar e, mitte problemini e, sorun değil. Yani non problem deyip geçerler ki yani ben de anlamıyorum anlamıyorum hani nasıl böyle bir şey yapabildiğini. Gerçekten de zor sorun ortada. Yani bir şey kırmızı niye kırmızı, sarı niye sarı gerçekten de ortada. Ee, ama işte mesela yani Charles'a baktığımızda sanki böyle felsefi bir teorik numara yapacak bir yerden sonra ya da biz işte beyindeki o fazladan malzemeyi bulacağız ve bir anda nitel açıklanmış olacak. Yani diyor ki ihtiyacımız olan bir şey değil. Biz öncelikle deneyimin tam olarak ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Yani neye çalıştığımızı iyice bilirim. Fenomenoloji de bize bu konuda tek yani, yani gerçekten sistematik bir e, metot sunuyor, yöntem sunuyor. Yani ben nasıl e, deneyimle dair bütün idealarımı, fikirlerimi, teorilerimi, inançlarımı kenara bırakacağım. Deneyimin, saf deneyimin kendisine gideceğim ki onun benim bilincimden, yani bilincimin kendi bilincimi anlayabileyim gibi bir derdi var. Ama işte nörofenomenoloji bir adım atıyor ve işte yani bu sayının hayatta yapılmasını istemediğini düşündüğüm şeyi yaparak da e, fenomenoloji ...doğallaştırma yani doğal bilimleştirmeye giderekten... ...üçüncü şahıs bilgisiyle karşı karşıya getirip... ...bu iki bir yaylanda kullanarak da e, bir yerlere ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar da bu konuyla ilgili yani e, iki tane... ...pratiğe geçirilmiş fikir var. Bunlar nedir? E, bunlardan bir tanesi... fenomenoloji ...önceki makalemiz anla bakalım. Makalemizin adı Experimentalist Fenomenoloji. E, Gönegül ve Sonrasan tarafından yazılmış aslında bu çift anlamlı bir başlık. Ee, bir taraftan diyor ki biz fenomenoloji ile deneyler yapalım. Bir yandan da fenomenoloji ile deneysel takılalım Yani İngilizcesinde de zaten çift anlam <gülüyor> var. İkisini de kastettiklerini makarların başında yazarlar söylüyor zaten. Yani fenomenoloji kullanarak e, deneyler yapabiliriz. Yani 3. şahıs toplayabiliriz. Ama bizim yaptığımızda zaten yani biz ilginç buluyoruz. Fenomenoloji belki bize yardım eder bir e, bilgili insanlar olarak onda bakalım neler yapabiliyoruz onu bir görelim diyorlar yani. Şimdi öncelikle zaten iki içe bakış da birincisiyle alakamız ne olmadığını söylüyorum. Mesela deney sırasında deneyimi bildirmek yani ben size diyorum ışık yandığı zaman bana bildir diyorum. Siz de ışık yandığı zaman bana bildiriyorsunuz. Fenomenolojide bahsettiğimiz yani içe bakış böyle bir şey değil. Yani benim yani ışık yandığı ya dair mesela bir deney iyi yapan insan tarafından böyle bir bilgi almış olduğumu dair aslında orada benim parantezimin içine koymam lazım. Yani eğer ben fenomenolojik ışığın yanmasına dair bir şey yapacaksam eğer. E, içe bakış yapacaksam ya, yani. daha zaten yani o ışık yanma olayının bana birisi e, tarafından rapor edilmesinin söylendiğini bile unutmam lazım. Bundan bahsetmiyoruz. Güçlü olan dikkati uyarana değil deneyimin kendisine var. Yani benim dikkat ettiğim şey yani pratikte aslında ışığın yanmasından ziyade ışığın yanmasını yani gören deneyim yani ışığın yandığı e, deneyimden bahsediyorum. Yani bu da biraz önce dediğim gibi ne düşünüyorsa onu söylemek problemi değil. Bir şey var yani. Bunu, ah, bunu geçiyorum. E neyse böyle canlı otonom ayrımın bizim içinde yani e çok... Ya aslında önemli yani bunu... <gülüyor> çok uzadı değil mi? Yani bu birazcık aslında yani Danitz işte oturup da heterofenomenoloji diye bir saçmalık çıkardığı için bundan bahsediyorlar o yüzden onu geçiyorum. Çünkü biz çok konuşmadık yani değil mi heterofenomenolojiden? E ben sizin ikisini kaçırdım tamam. Ee, o zaman gerek yok zaten. Neyse ne dedik yani iki yöntem olabilir demiştik. Ee, ama baştan da dedik işte bizim güçlü içe bakış yapmamız lazım. Evet. Şimdi genel diyor ki aslında yani Meral iki şekilde bunlar. Bir tanesi gerçekten. işte Varela ve arkadaşlarının yaptığı gibi. Bu işte e, Lutz grubu. E, yani birinci yazar Antoine Lutz. E, Varela son yazar bu ilk makalede. O anlamını tartıştıkları bir makale var. O da e, 2003'te yayınlanmış bir şey. Burada gerçekten bir önce siz denekleri alıyorsunuz ve denekleri e, deneyimleri üzerinde e, odaklanmayı yani e, Deney sırasında uyarılar değil, yani bir lakiz deneyimler üzerine odaklandığı gerçekte eğitiyorlar ki bu insanlar kendi deneyimlerini size tasvir edebilmek için kategoriler geliştirsinler. Ama işte zaten ya bu heteronom otonom farkı oldu kendi kategorilerini insanlar kendileri buluyorlar. Yani size asla şey demiyorsunuz. Yani deneyiminiz sırasında bir yorgun muydunuz, canınız mı sıkılıyor yoksa mutlu muydunuz falan demiyorsunuz. Asla ve asla onların başta kendi deneyimlerini e, kategorilendirmeleri için e, başlıklar sunmuyorsunuz. İnsanlar kendi deneyimlerini tanımlayacak kategorileri kendileri bulmak durumunda. Yani burada işte anladığımızda zaten deneyime disiplinli fenomenolojik bir keşif getirerek zengin bilinci şahıs bulguları toplamak. Ama şimdi ben bunlara yetimliyorum, benim yaptığım böyle fenomenoloji. Demek ki ben üçüncü şahıs bulgusu da istiyorum. Yani bunlardan yani bir sene önce çok konuştuk, çok vakti biliyorum. E, sinirsel bazıda bilgiler ediniyorum. Yani benimkilerden bazı şeyler alırım. Ölçümler alırım. Ee, yani e, ne olduklarını birazdan görmek zorunda kalacağız zaten. Ama şimdi normalde bir deneyde ne vardı? Koşullar vardı, değil mi? Yani A koşulu vardı, B koşulu vardı. A koşulunda da aynı üçüncü şahıs bulgusunu toplarım. Ee, B koşulunda da aynı üçüncü şahıs bulgusunu topluyorum. Sonra bu ikisini istatistikten metotlarla karşılaştırırım. Ama şimdi benim elimde ne var? Birinci şahıs bulgusu var. Şimdi üçüncü şahıs bulgularını topluyorum, birinci şahıs bulgularını topluyorum. Birinci şahıs bulguları arasından belirli kategorileri artık ben post yani deney sonrası olarak da Herkes aynı deneye tabi tutuyorum. A koşulu, B koşulu yok. Ama insanların fenomenoloji deneyimleri fark etmişse, çünkü ben aynı deneyi mesela 100 kere yaptım. Yani Biriyle farklı bir şey söylediniz. İkincisinde başka bir şey söylediniz. Ha diyorum o zaman bu ikisini ben iki ayrı fotoğe koyayım. Sonra bu ikisini birbirine karşılaştırıyorum. Yani ben koşulları deneyde e, yani deneysel tanrı olarak koydum. Onlar benim bilinci şahıs moblarımdan çıkıyor. Yani. Deneyi göstereceğim. Yani kısaca işte birinci şahıs kuldular, birinci şahıs kuldularını da sadece zeydikleri gösteriyor. Yani deney e, biraz karnışık bir deney. E, şaşı bak öyle hepiniz bilirsiniz ama. Yani bir tane de şaşı bak şaşır gibi bir e, sistem var. Ve insanlar... E, İki gözlerini burada işte tam bu ikisinin ortasına getirmeyi öğreniyorlar. Yani tam monitör düzeyinde fixe etmiyorlar. Ama belirli bir vergen dediğimiz hareketlerle odak noktasını yani resmin olduğu düzlemden biraz daha öne veya sonraya götürüyorlar. İlk başta hiçbir şey göremiyorlar. Anlamsız kareler görüyorlar. Ama bir yerden sonra bizim işte şey çift göz farkı dediğimiz yani binoküler disparite dediğimiz bir şey var. Bunun aracılığıyla bir dikdörtgenler ee, prizması ee, tanımlıyor. Yani bu şeyle aynı noktaya geliyor. Ee, i̇şte Avatar filminde var ya... ...gözünür sinema üç boyutlu görüyorsunuz. Yani aslında her şey iki boyutlu bir old... ...yani yere yansıtılıyor, ekrana yansıtılıyor. Ama sizin iki gözünüze farklı bilgi verildiği için... ...o gözümüze taktığınız işte şey... ...açık kapanan, sırayla açıp kapanan... Ee, ...camlar sayesinde üç boyutlu görebiliyorsunuz. Burada olan şey de aynı. Yani deneyin 8. saniyesinden itibaren bir anda iki farklı iki iki farklı bilgi veriliyor. Bu da bir e, algısal olarak bir dörtgenler e, pilosu tanınıyor. Şimdi tamam bu iyi güzel. Yani bu benim üçüncü şahıs bulgun. Peki benim birinci şahıs bulgun ne? Ve herkese e, uyarımı ben açmadan önce kendilerine nasıl hissettiklerini soruyorum. Şimdi gülecekseniz Bence de çok komik. Zaten bu ilk denemin ee, yani çünkü ortaya çıkan kategoriler yani fenomenolojinin bahsettiği kategorilerden veya tanımlardan e, karşılaştığında bayağı basit. Üç tane kategori buluyorlar. Yani insanlar röportajlar insanlar kendi kategorilerini buluyorlar her makaleden sonra. Ve sonra da uyaran geldiğinde o sıradaki hallerini tanımlıyorlar size. Sorduğum bu işte aslında şey yani resim belirmeden önce ve sonra neler hissettiğim gibi basit bir şey soruyorum. Ama ben yani bu e, deneyden önce insanların bu sorunu hep soruyorum ki insanlar bu deneyime odaklanabilsinler ve e, işte bu tasvir için kendi kategorilerini geliştirebilsinler. Şimdi ne ki insanlar bana düzenli kategoriler veriyorlar ki mesela bunlar işte e, yani hazır ve nazır olmak, bölük pörçük hazır olmak ve hazırlıksız yakalanmak uyararak. Yani bazen diyor ki insanlar, ben zaten o sırada bir içine girmiştim. Uyaran ne zaman gelecek diye bekliyordum. Ve uyarın ortaya çıkışı benim beklentiğimi doğrulayan bir hal aldı. Diğerinde, o sırada e, her ne kadar uyaranın geleceğini dair bir olsa da hasbaya kadar aklıma annem gelmişti. Ama uyaranın ortaya çıkışıyla beraber ben yine hemen uyaranı görebildim. Ya da, işte bu hazırlıksız yakalanmalı, e, uyaranın hakkında hiçbir fikrim yoktu. Düşüncelerim bambaşka yerlerdeydi. Ee, uyaranı görmüşsen bu sadece gözlerimle o benden beklenen hareketi yapmış olmaktan kaynaklanıyor. Yoksa yani benim uyaranı beklentime dair işte, zamanda hiçbir şeyim yoktur. Ee, beklentim yoktur. İşte bu da birinci şey bu veriyor. Yani e, yani işte burada hazır olmak e, bölüm pörçü kazık olmak ve hazırlık yakalanmak. Mütahane edeceğiniz gibi tabi. Uyaran çıktığı zaman e, düğmeye basmanız lazım. Ee, ne kadar hazırlıklıysanız düğmeye o kadar hızlı basıyorsunuz. Hiç bunda yani bir e, tarafı yok. İşte yani tekrar ne yapalım? Bunu veririz zaten. Yani deneyci için kişilerin kategorilerini birbirleriyle e, bütünleştirmek deney sonrası yapılan bir yani şey. İnsanlara farklı kategoriler topladınız. Onlara kategorilerini kendiniz vermediniz. Ee, ancak işte deneyden sonra bir bakmışsınız. Herkes bir tam hazır olma halini tanımış ya da hiç hazır olma ta, e, ta, e, halini tanımlamış. İşte o iki e, bulgu grubu, üçüncü şerasi nöral bulgu grubunu topluyorsunuz. İşte farklı farklı gruplar yapıyorsunuz. Tamam, sonuçlara geçelim hemen. Çünkü sonuçlar aslında yani zaten Barre'lerin yani konuşmalarında bir yaptığı, e, sinir birine yaptığı katkılarla çok alakalıdır. E, bu metotla e e e, yani örneğin EEG veya MEG denen, yani kafatasının üzerine elektrodlar takıyorsunuz. E, ve işte on binlerce, yüz binlerce nöronun e, benzer şekilde yönelime sahip nöronun e, toplam hücre e, dışı aktivitesini e, ölçmüş oluyorsunuz. Ve bunu hiç olmazsa birazcık da olsa bir uzamsal e, çözünürlüğümüz var. Çok kötü bir uzamsal çözünürlük ama hiç olmazsa sağda ne oluyor, solda ne oluyor buna dair bir bilgimiz var. E, bunu deney sırasında yapıyorsunuz. Yani insanların beynindeki e, elektriksel akılların nasıl değiştiğine dair fikirlerimiz var. Ondan sonra da ortaya giden matematiğinde hiç bahsetmeyeceğim. Ee, bir tane e, şeyimiz var, ölçümünüz var. Ee, bu şeyi gösteriyor size. Beynin birbirinden çok fazla uzaktaki bölgelerinin aktivasyonları birbirleriyle ne kadar iletili ya da birbirlerinden ne kadar bağımsız onu ölçüyoruz. Yani şimdi normalde biz beyin arkasındaki bölgeyle öndeki bölgesinin e, arasında uyum olmasının renkleri yani, yani 90'lara kadar bayağı abdur gelebilirdi. Çünkü yani arada yani bir sürü hücre var, bir sürü bağlantı var. O ikisi birbirleriyle nasıl iletişeceklerdi? Senkronize bir aktivasyon gösterecekler. Ama işte 90'lardan itibaren Frankfurt'ta yapılan deneylerle bunun olabileceği şey gösterildi. Şimdi burada de işte hazırlıksız yakalanma halinde ee, uyaran gelene kadar beyin bölgeleri arasında birbirleriyle, bir, e, birbirleriyle uyumlu bir şey gösteriyor yani uyumlu bir de şey böyle bir siyah çizgilerle e, bölgeler e, bağlanmış olurdu. Burada çok daha az çizgi görüyorsunuz. Ama buraya baktığınız zaman beyin çok birbirine uzak bölgeleri arasındaki e, alanların birbirleriyle faz uyumu diyeyim, teknik olanlar anlayacaktır, e, fa, e, belirli bir frekans e, aralarındaki e, faz uyumu e, oldukça artmış oluyor. Yani işte bu mesela bir fikir. Yani insan, deneyim koşullarını yapmışsınız, siz insanlara belirli e, deneyimleri e, nasıl ifade edebileceklerini öğretiyorsunuz. Daha sonra bu size şey veriyor... E, Üçüncü şahıs bilgisini nasıl analiz edeceğinize dair bir fikir veriyor. Siz bunları gördükten sonra eğer daha da fazla farkları üçüncü şahıs bulgusunda bulursanız bir sonraki deneyde belki insanların söylediği zaman bu farkı size anlamamanıza yardımcı olacak başka bir şey var mı diye bakıyorsunuz ve bu yani sonsuz bir regresyon olarak devam ediyor. Yani siz sürekli olarak birinci şahıs bulgusunu, üçüncü şahıs bulgusunu analiz etmekte kullanıyorsunuz ve isterseniz tabii ki tersini de yapıyorsunuz. Yani üçüncü şahıs bulgusunu kullanarak da birinci şahıs bulgusunu ne aramanız gerektiğine dair fikir sahibi olabilirsiniz. Yani şimdiki işte yani bu figür zaten olayı özetliyor. Bunların her bir başka bir katılımcı, dört e, katılımcı var dedi. E, buradan buraya giderken e, e, şey var. Yani işte bir an önce gösterdim aslında aynısı. Yani e, yani biz, benim ilgimi çeken e, sinirsel değişken e, bu işte yani yazarları fenomenoloji küme dedikleri şeylerde anlamlı bir şekilde değişiyorlar. Hemen ikinci metoda geçer. Çünkü iki saati geçtik neyse kısaca yani bir işe Yani gerçekten de birinci şahıs bulguları deneyin doğasını e, bu değiştirebiliyor ve belki de bana normalde e, bir işler veriyor. Bu arada bu deneyi yapılmış çok güzel bir gözlem ama kişiye özel e, üçüncü şahıs bulguları mesela e, fenomenolojik kümelerle, fenomenolojik durumlarla beraber günler boyunca değişmediğini gösteriyorlar. Yani bir kişiler aldığınız zaman frekans e, temsili bu e, Mesela bugün de aynı, 20 gün sonra da aynı, 30 gün de sonra da aynı. Yeter ki siz o sırada deneyiminizi gene işte belirli bir fenomenolojik kümeye ait şekilde işleyin. Bunun zamanda sabit kalması da yani bence güzel bir şey. O biraz daha yani zamanında sabit Ben bugün bir deney yapıyorum size. Siz de biliyorsunuz ki şu anda yani uyanan geldiğinde ben hazırdım. Ya da hazır değilim. Siz şimdi hazırım dediniz. Ben beyninizde bir ölçüm yaptım. 20 gün sonra da aynı şey yaşandı. 2 ay sonra da aynı şey yaşandı. Bu benim o üç yaptığım e, ölçüm arasında zaman yani, frekans e, temsillerinde çok büyük bir benzerlik var. Kişiler arasında değişiyor bunlar ama aynı kişi için zamanda e, aynı kalıyor gibi gözüküyor. Yeter ki siz e, hep aynı terörolojik e, durumu bildin. Yani hazırlıksız yakalanıyorsanız e, o zaman daha farklı bir şey oluyor. Bir şey söyleyebilir çok Burada e, okuduğunuz e, beyin dalgaları beyin herkes kıskanma üzerinden gidiyor yani işte bir şeye konsantre olmakla bir cevap çünkü bu soruyu birleştireceğim mesela e, başka zamanlarda yapıyorsunuz bu testi ama mesela e, test e, yaptığınız kişinin e, o anki mental durumu çok da yeterli. Ya, ama mi? onu söylemiyordu ben bütün olarak zaten bilindiği şeyler bulursam bunu istiyorum yani oradaki mental durumu bana söylüyor. E sabit oluyoruz e, aynı cevabı aynı noktada oluyorum dediğiniz için sorduğumu. Anlamadın mı? Şimdi yani sorunun birinci kısmı ben neden gamma değiştiğini bir anlamaya dair işler soruyor. Yani e, nereden bunu okuduğumuzu e, anlamaya çalışıyorum. Yani bu e, fazdan bahsettik. Hangi faz olduğunu Ha hani yani tamam okum. tekniğine girmemi istiyorsunuz. Evet. Yani tamam yani işte şey yani sonuçta e, frekans transformasyonu falan çöpüyorsunuz herhalde yani bir hmm. bak. Yani işte yaptığım şey aynen bu. Ben beyinden sonuçta zamanda değişen sinyaller ölçüyorum zamanda değişen bir sinyali aldıktan sonra da olduğum çeşitli frekans komponallarına ayırıyorum. Bunu ama tabii ben her e, deneme için yaptım. İşte bir deneyi bir kere yapmadım ya, yüzlerce kez yaptım ya. E, şimdi bu yüzlerce e, şey için bu frekans transformasyonlarını alıyorum. E, işte mesela bu örnekte gamma'da işte şey çıktığı için, ki gamma zaten o dünya, biraz dünya, neyse yöteye girmeyeyim şimdi. Eee yani bugüne kadar gamadan ne öğrendiysek hepsinin yanlış olduğu ihtimali değil bir şey belirtti iki sene önce de. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir problem var şu anda. Neyse ama burada gamada çıkıyor bunlar. Ee, ve ben yani bir denemeden bir denemeye gama frekansındaki osilasyonların fazları ne kadar değişiyor diye bakıyorum. Tamam. Ama, işte mesela bunda değişiyor yani şeyde değişmiyor. Ee, yani hep aynı fazlar. Evet, aynen çalışıyor. öyle. Fazlar yani denemeden denemeye değişmiyor. Hep aynı şekilde çok karakteristik bir gama şeyi e e fazı ortaya çıkıyor. Tamam, anladım. Ama tabii bunu yani şey yaptığım zaman zaten yani e bölgeler arası yaptığım zaman işler birazcık daha karışıyor. Yani iki bölge arasındaki faz farkının bir denemeden bir denemeye değişmediğini göstermem gerekiyor ki onu da gösteriyorum ben. İki bölge arasındaki faz uyumundan bahsettiğim zaman yani bir bölgenin tabii e, kendi fazını e, denemeler boyunca aynı tutmaya çalışıyoruz, başka bir şey. İki bölgenin arasındaki faz farkının e, yani denemeler boyunca aynı benzer kalması da buna çok benzer bir şey. Yani şu anda olan da bu zaten. Neyse devam edelim. İkinci şeye geçeceğim. Ha program tabii ki işte 2002'de bu çıktığında olay oldu işte ilk defa neurofenomenoloji bir de çok iyi bir dergide çıktı. E, PMS'de çıktı. E, ama yani e, o da biraz tartışmalı. Ondan bu yana pek bir şey olmadı. Sadece epilepsi hastalarıyla ilgili yani klinik önemi çok büyük olan bazı çalışmalar var. Yani işte e, klinik e, epilepsi hastaları, sığa hastalarına soruyorlar. E, çeşitli zamanlarda kendi o sıradaki hallerini e, tasvir etmeyi öğretiyorlar bu insanlara. <Gülüyor> Mesela işte atıyorum diyelim eee eğer siz deneyime odaklanamıyorsanız mesela belki de şey farkında değilsiniz. Mesela bir gün kendinizi daha hafiflemiş veya daha ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Bu da sizin o gün e, sana krizi geçirme olasılığınızla alakalı olabilir. Çünkü sana krizini e, önceleyen yani önceden bildiren e, davranışsal ve hissel e, imza bulmak çok zordu. Ama işte ilk defa yani insanları kendi deneyimlerine odaklamayı öğreterekten Nif Antuyan'ın Paris'teki grubu e, gerçekten de aslında böyle e, hissel ka e, kategoriler olduğunu ilk kez göstermeye başladılar ki epilepsi hastalarının ya, o gün e, sana krizi geçirme olasılığı konusundaki bilgilerini arttırabilsinler ki aynı zamanda gösterdiler. Bu işte beyindeki bazı nedensellik belirten e, aktivasyonlar da yine etkili. Evet, ilim tipi. İkinci altem ise yani e, ben insanlara e, böyle deneyimlerini e, ne bileyim, bir epokla, bir fenomenolojik indirgemeyle nasıl bana söylerler, o konuda eğitmeyeceğim. Ben baştan deneyim dizaynını zaten, takım fenomenolojik kazanımlara dayanarak da yapacağım. Bunun bir örneğini zaten mesela bir sen önce görmüştük işte. Yani insanlara sanal gerçeklik bir satıyorsunuz ve böyle olunca ne oluyor? Karşıda başka birisi geçiyor, orada kamera var. Yani kişi aslında baktığı zaman karşındakinin vücudunu görmeye başlıyor. Bu da bir süre sonra sizin yani öznel deneyiminizde çok büyük bir gariplik yaratıyor. Çünkü siz kendi vücudunuzu karşınızdaki manken zannetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi yani bu şekilde görüyorsunuz ya, bu şekilde gördüğünüz için ve orada bir tip var ne zaman mankenin orasına bir şey sürtülse sizin de göbeğinize sürtüyor. Yani görsel olarak siz sınava gerçeklikle mankenin vücuduna bakıyorsunuz. Manken vücuduna bir şey dokunduğu zaman da sizin e, vücudunuzda da aynı anda bir şey dokunuyor ve sizin e, yani birkaç e, denemeden sonra yaklaşık bir iki dakikadan sonra yani siz vücudunuzun nerede olduğuna dair almanız tamamıyla mankene geçmiş oluyor. E, hatta bunu abartıyorlar Petkova, bu e, Erso'nun doktor öğrencisi gibi e, kendisi makenin yerine geçiyor ve es kışıyor e, denekli ve siz yani kelimelerle ifade edemediniz. doğal olarak çünkü yani bu deneyim yani bahsettiğimiz deneyimler e, yani hiç olmazsa e, fenomenolojide işte o, e, bulduğumuz saf deneyim e, zaten dil öncesi ya e, verbal e, kelimeler doğru düzgün dökemediğiniz Aynı anda iki yerde olma hissini söylüyor denetler. Yani Çünkü e, vücutlarına dair bilgiler, yani kaslarına dair bilgiler bir yerde olduğunu söylüyor. Ama görsel e, bilgi, karşıdaki işte pred bakış açısından dünyayı görüyorsunuz. ve bir, bir anda algınız değişiyor. İşte bunu yani bu şekilde, yani bu fikirler tabii ki biraz önce yaptığımız e, live ve kartlar arasında, yani yaşayan ve yaşanan webin arasındaki ayrımda esinlenmiş bir fark. Yani adeta ben yani deney dizaynımın içerisine fenomenolojik kazanımları baştan eklemiş oluyorum. Şimdi bundan bir örnek bakalım. Ha, şimdi ikiden burada bir ayrım yapabiliriz. Ee, Diğerini ben hareket ediyorum. Ee, Belli bir hareket yapıyorum. Bu hareketin aslında yani bu e, yanımdaşan benimle kontrolü falan da tartışılıyor. E, iki adet aslında şonganı gördüm iyice diyeceğim. E, i̇ki yönü var. Bunlardan bir tanesi ee, sahiplik hissi diğeri irade hissi. Bu ne demek? Ben hareket ettiriyorum ya ilimi. Bir bu hareketin yani gerçekten de benim elime ait bir hareket olduğunu bilme durumu söz konusu. İkincisi ise e, bu hareket zaten benim isteklerim doğrultusunda olan bir hareket olması durumu söz konusu. Yani bu hareketi ben bir agent olarak yani bir sense of agency yani bir ajan olarak yapma hali var. Bir de benim hareketimi işte necmi benim elime alır, hareket ettirir. O zaman yine ben elimin hareket ettiğini hissederim. Ama bu harekete e, irade katmam Yani bir agent, ben olmam bu davranışım. İşte bunu kullanmaya çalışıyorlar. E, aa, slikelerin şeyi karışmış galiba. E, yok hayır değil aslında ama şimdi geçirelim, direkt sonuçlara gidelim. Yani şu deney dizaynı. Yaptığımız deney yabancı el deneyi. Şimdi ben buraya bir tane e, şey alıyorum, özne alıyorum. Özlerini diyorum ki ben bu e, yeni bir kalem çıkmış işte insanların bunu nasıl hareket ettirebildiklerini falan merak ediyorum falan diyorum yani deneyin gerçek yüzünü anlatmıyorum. E, demek geliyor oturuyor buraya ve şuradaki bir kutudan e, el, elinde de eldiven takıyor ve şu kutudan içeriye sokuyor. Orada bir tane çizgi var elinde de kalem tutuyor özlerim söylediğimiz. E, ve görevi şey, ışıklar yandığı zaman 2 saniye açık kalacak ve o 2 saniye içerisinde e, o çizgiyle beraber o çizgiye paralel bir çizgi çizecek. Görevi bu. Yani ışık ne zaman yanarsa o karşısındaki çizgiyi takip ederek çizecek. Ama gördüğünüz gibi burada bir düzenek var. E, bu aynalı düzenek sayesinde bazı durumlarda yani e, %50 ihtimalle kendi elini görmeyecek. Ee, bilinçli olarak o çizgiyi takip etmeyen, o çizgine 30 derece sapan bir çizgi çizen ee, deneyi yapan insanla anlaşmalı birinin elini izleyecek. Anladık mı bu kadar? Yani ben bazen kendi elimi görüyorum gerçekten de. Yani elime dair geri bildirimi hem görsel hem kastal olarak alıyorum. Ee, ya da sadece kendi elime dair kassal geri bildirim alıyorum. Aldığım görsel uyaran başkasının yaptığı hata. Ee, bu da işte aynen gördüğünüz gibi e, yani bu deney sayesinde belki de irade ve e, şey olaylarını ben birbirine ayırabilirim ve insanlar için test yapabilirim. Ve de burada e, ha, şunlara bir bakalım. E, İrade değerlendirmesi yapıyorum. Burada sorduğum soru, insanları ben hiç eğitmedim. Burada yani eğitmediğim için çok klasik bir introspeşim yapıyorum. Ve insanlara diyorum ki yaptığınız hareketin ne kadar sizin iradenizle gerçekleştiğini düşünüyorsunuz. Diyorsun. Diyorsunuz, mesela bu en düşük örnek, irade isminin neredeyse tamamıyla kaybolduğu örnek el ne yapmak istiyorsa onu yaptı ben sadece basit bir izleyiciydim neden gitmiş e, irade istiyatı çünkü ben hala elim, benim elim elim olduğunu düşünüyorum burada e, ama ben basit bir izleyiciyim onu, irade, e, o hareketin altında irade benim iradem değil ama genelde el benim elim ama 5'te ise bunu ben yapmadım çok bekleyeceğim yani o, bu hareketi yapan şey ben değil Yani orada ben bu hareketi yapalım. ben olmadığımı artık biliyorum bu iki arası bir değerlendirmeye çalışıyorum. Bu deneyin bir enteresanlığı da şey, e, üç grup kullanması. Sağlıklı erkekler, sağlıklı kadınlar ve bulimik kadınlar. Bulimik hastalığı belki duymuşsun için e, yaklaşık 10 senedir falan olan böyle bir e, yeme e, bozukluğu. E, ve aynı zamanda yani kişiler kendi, özellikle kadınlar da çok yürürüz. E, sürekli olarak kendinizi, yani olduğumuzdan çok daha fazla şişman zaynettiğiniz için ee, hiçbir şekilde yemek yemiyorsunuz, yemek yerseniz de kusuyorsunuz ve en sonunda açlıktan ölmek kadar varabiliyor. Yani bu bir e, yeme alışkanlığı oluyordu. Ee, işte şey düşünüyoruz, insanlar kendilerini sürekli olarak olduğundan daha farklı düşündükleri için vücut algılarına dair bir farklılık olabilir diye düşünüyorlar. O yüzden bunların üçünü test ediyorlar. Sonuçta beklendiği gibi bulimik katılımcılar, pardon yani, ben görüyorum siz Bulimik katılımcılar sağlıklı gruplara oranla iradesini çok daha çabuk kaydediyorlar. Yani diyorlar ki, Aa, evet işte şey, e, ben çok pasittim, elim kendisi hareket ediyordu falan diyorlar. Ama e, kadınlar ve sağlıklı kadın ve erkekler o elin kendi elleri olmadığını zaten e, direkt olarak da söyleyebiliyorlar. Benim elim o çizgiyi takip ediyordu. Bu gördüğüm hareket benim olamaz diyorlar. Neyse, son slide'ıma e, geleceğim birazdan. E, bu benim sevdiğim genelde kitaptır. E, giriş için de iyidir. Diziksel dünyayı daha iyi anladıkça bilinci de daha iyi anlayacağımız ön fikrini pek sık duyduk. Ama bilinci daha iyi anlamanın ee, bir şeyin gerçek olmasında ne malaya geldiğini daha iyi anlamamıza yardım edeceği çok evvel düşünülmüş bir fikir. Yani işte bu klasik yani işte sinir bilincilerin ee, yani işte bu beynindeki ben şeyi anlayayım da e, ne, ne biliyor anlayayım da ondan sonra bilinci de anlayayım demelerini e, belki de çok kelime seçimi doğru olmasa da benim sevdiğim bir e, Karşı çıkış. Ya aslında bu, yani aslında bugün bilim yaptığını çalıştığımız şey tam olarak da buydu yani. Birinci anlamam için katı bir pozitifiz. Sadece ikinci şarıs buluşunu kabul etmek yerine, işte birinci şarıs bilgisini de alabiliriz. İkincisi karşıyı da kullanabiliriz. Ee, e, bir Birçok bulgu, diğer çok bulgunu nasıl daha iyi anlaşılması için kullan? E, o konuda fikir verir ve bunu da defalarca yapabiliriz dedik yani. Burda bitireceğim. Oh, çok yoğun. <gülüyor> Sorular varsa aşağıda mı konuşalım.